Oh yeah. açık kate Merhaba kainat. Bugün 18 Şubat Cuma. Yıl 2011, ay 2, gün 49, Kasım 103. 1432, Hicri-i rebi -i 15, 1426, Rumi Şubat 5. Türkiye'nin NATO'ya girmesi, 1952. Fırtına. Kuşların çiftleşme zamanı. Günün sözü. Dünya uluslarının mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir. Atatürk. Günün tarihi. 44 yıl önce bugün 18 Şubat 1967'de Amerikalı fizik bilgini Robert Oppenheimer 63 yaşında öldü. 447 yıl önce bugün 18 Şubat 1564'te dünyanın en büyük sanatkarlarından biri olan heykeltıraş Michelangelo 89 yaşında Floransa'da öldü. Heykeltıraş mimar, ressam ve şairdi. Birçok esere imza atmıştır. Musa, Davut, Pieta, Apollon adlı eserleri heykel sanatı açısından dünya harikaları arasında yer alır. Yemek listesi gün 49 Mercimek çorbası, kıymalı börek, salata, sütlaç Büyük, Büyük Saatli, saatli Marif Takvimi Ne zelti oltana وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما مكانش يسامع وتكسرت كل الموانع سلحنا كان أحلمنا وبكرة واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقيه مكاننا ولا شارع طفعنا في السماء والجوع باش بهمنا أهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا كلمه انا في كل ليها في التمييز، ممدودة وسط الزائر بتقصر البروين، بلع الشباب الفديع ألبوا خريفها عربي، وحققوا المرجدة فحوا الأتيال من الأرض، اقتلني أتلي ما حيعيد دولة فتان، بكتب بدمي حياة ثانية لأوطاني، دمي دولة الربيع لتنين بلون أخضر وببتسم. التحدي <تصفيق> والله في كل شارع في بلادي صوت الحريه بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحريه Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete Açık Radyo'nun Açık Gazetesi Son Açık Gazeteyi de bugün haftanın Son Açık Gazetesi'ne eğer çok olağanüstü bir şey özel yayın yapmaya gerektirecek bir şey olmazsa Son Açık Gazetesi'ni bu haftanın yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Sutel Huraya. Özgürlüğün Sadası Sesi ya da Çağrısı adlı şarkıyla bu Mısır devriminden geçen hafta çaldığımız şarkılardan biriydi. Emir Eyd ve arkadaşlarının oracıkta yarattıkları şarkılardan biri. Özgürlüğün Sesi büyük çağrısı daha doğrusu büyük ölçüde yükseliyor bütün Orta Doğu ülkelerinden. Yalnız Arap dünyasından da değil üstelik dünyanın dört bir tarafından. İsyan hareketleri yükselmeye başladı. Yani Bahreyn'de özellikle acayip şeyler oluyor. Ama yani bunu Türkiye'deki medyada, önümüzdeki gazetelerde bir tek e, sabah gazetesinde görüyoruz. Şimdi bir de onu... milliyette var işte biraz. Evet biraz. Yani bu ikisi dışında dünyadaki bu büyük, çok büyük kalkışma, devrimci hatta dalgayı... Yükselen alevleri pek televizyonlarda da pek göremiyoruz herhalde. E malum Türkiye gündemi de yoğun tabi o günlerde. Evet. Belki biraz da onun etkisi var. O diye. her zaman. Hafifleştirici neden olarak. Yani e, Arap alemi alev alev demiş. 18 ölü diye en iyi veren e, sabah gazetesi ve Bin Ali Koma'da mübarek sırada diye. devrik Tunus diktatörü Bin Ali'nin üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Devrik Mısır diktatörü mübarekin de yakınlarına Azrail'i bekliyorum dediği şeklinde sulandırılmış. Gene magazini bol sosu bir habere dönüştürülmüş. Ölü sayısı... Karısı diye. da terk etmiş Binali'yi onu da söyleyeyim madem magazin dedik. Hastane odasında tek başına falan gibi şeyler diyor evet. Ama buna da ben razıyım. Yani sabah gazetesi hiç olmazsa birinci sayfada manşet haber olarak... Dünyadaki bu kalkışmayı görüyor. Milliyet Gazetesi'nde dediğin gibi Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden biri muhabir anlamında Hasan Cemal yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığıyla yetinemeyen gerçek gazeteci kimliğini bir kez daha konuşturmuş ve fırlayıp gitmiş. Bir Ama de... oradaki tabi haberin Mısır'da. başlığı ilginç. Ee, Hasan Cemal tankın üzerine çıktı şeklinde bir başlıkla verilmesi de. Gene magazin sosunun evet. Türkiye'nin iflah olmaz, medyanın iflah olmaz hastalıklarından birini de ortaya koyuyor ama amacımız eleştirmek değil. Hasan Cemal'in de Mısır'dan bildirdiği, askeri seviyoruz ama nefesimiz ensesinde demiş konuştuğu biri. Tahrir'de kahvehanede sohbet ettiği bir Mısırlı'ya, orduyu seviyor musun, güveniyor musun diye sorunca... Cuma'yı meydanda kılacağız. Askeri seviyoruz ama nefesimiz ensesinde olacak diye evet, de. E, Mısır'da aslında ordu bağlantılı önemli gelişmeler oluyor. İşte, e, geçtiğimiz hafta yaşanan e, büyük isyan sonrasında bu devrim mi darbe mi şeyleri, tartışmaları yaşandı. İşte ordunun e, yönetime el koyması <gülüyor> ve seçimlere gideceğiz demesi altı ay içinde. E, şöyle bir... Haber var e, New York Times'dan bu da. 3 haftada 77 kayıp varmış Mısır'da bu arada. Ve bunların büyük çoğunluğunu ordunun kaybettiği düşünülüyor. Bundan şüpheleniliyor. Kaybedilen insanlardan bahsediyor. Evet gibi. yani bir şekilde gözaltına alınan işte şahitlerin falan gördüğü şekilde daha sonra da haber alınamayan insanlar bunlar. E, ve de işte insan hakları örgütleri bunu takip ediyor. Şu ana kadar en az 12 işkence Durumuna rastlanmış. Ordu bunları bırakacağız demiş. Bütün e, tutukladığımız gözaltındaki herkesi bırakacağız demiş ama bir şey vermemiş. Takvim vermemiş bunun için. Evet fakat bugün e, büyük bir gösteri daha var. Tahrir meydanında gene ve mesela daha olağanüstü hali falan kaldırmış da değiller. Evet. 30 yıl süren o hali hala kaldırmış değiller bile bildiğimiz kadarıyla. Fakat tabii önemli mesela bir saygın bir hukukçunun bu, o askerlerin de içinde bulunduğu komitede yer alması olumlu bir şey olarak. Valgonim konuşmadan hatırlıyorum bunu. Ee, oldukça saygın bir yeri vardı. Muhalifmiş yani o anayasa mahkemesi gibi bir şeyin yani yüksek yargıçlardan biri de yer almış. Böyle bir kısa süre içinde anayasa hazırlığı var. Tabii ordunun attığı somut adım da yok mu derseniz mısırda Facebook'ta sayfa açmış ordu kendi onu da belirtelim bizde. Yani magazine başlığımız yok. Evet yani bazı komutanlar ve genç subayların çoğu da dindar diye mesela bizim ordu sizin orduya benzemez diye Ömer A şuradan da bir açıklama var taraf gazetesinde. O da Exeter Üniversitesi Ortadoğu Bölümü Başkanı Sık sık geliyordu Mısırlı akademisyen de El Cezire'de tarafla da konuşmuş ve hükümet, Türkiye'de hükümetin Mısır halkının yanında yer alması onurlu bir tavırdı ve müthiş etki yaptı. Tahrir'de Erdoğan resimleri de gördüm diyor. Böyle bir, tabii devrim sonrası. Birinci, bir hafta geçti devrim üzerinden. Şimdi fakat asıl haberlerimiz, Ağırlıklı olarak bütün dünyada büyük bir şey var. Bahreyn'de çok ağır bir şekilde ordu el koydu. Uyuyan insanları da bastırarak kan gövdeyi götürür hale getirdi. Orduyu soktu. Tankları ve askerleri Manama'ya başkent Manama'ya soktu. Ve barışçı tamamen barışçı gösteri yapmakta olan insanları sabaha karşı saat 3 sularında 3... uyurken. İnsanların Uyurken. büyük kısmı meydanda işte Mısır'dakine benzer bir şekilde bir kamp alanı çadırlarla oluşturmuşlardı. Bu insanların üzerine ateş açıldı söyleniyor. Müthiş şeyler var aslında müdahaleye ilişkin acayip ayrıntılar da ortaya çıkmış durumda. Bazı evlere baskın düzenlendiği bazı kişileri gözaltına aldığını belirtmiş bir görgü tanığı mesela. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu. Askerlerin sadece ateş et ve öldür politikasıyla eğitildiğini ifade ediyor. Kral ve hükümetin eli kanlı. Bunların yaşanmasına yeşil ışık yakan Amerika'nın ve uluslararası toplumun elleri kanlı diye gayet net bir şekilde konuşmuşlar. Hakikaten amatör kamerada çekilen manzaraları var. El Cezire yayınlıyor onları. El Cezire bu sıralarda müthiş yayın yapıyor yani her eve lazım olduğunu da söyleyelim. Bütün haberlerine video da ekliyor. İste, i̇nternet sitesine girdiğiniz zaman Cezire İngilizcenin her şeyin haberini de videosunda seyretmek mümkün olabiliyor. Yani e, protestocuların ateş sonucu mesela panik içinde kaçıştıklarını gösteren bir video kaybı, e, kaydı paylaşım sitelerinde yayına girmiş durumda. Facebook'ta vesaire... Görüntülerde gece inci meydanında uyumakta olan göstericilerin polisin ateş açmasıyla uyandığı ve meydandan kaçmaya başladığı ateş nedeniyle meydandan toz bulutu yükseldiği görülüyor. Ve sonraki hastanelerdeki manzaralarsa El Cezire'den gördüğüm kadarıyla hakikaten pek alıştığımız tarzda da değil. Batı medyası sterilize ediyor çünkü normalde. Irak'tan mesela bir tane bile kanlı şey göremezsiniz bütün o kanlı patlamalardan sonra filan. Halbuki burada öyle değil. Delik deşik olmuş vücutlu insanlar, kadınlar, erkekler hastanede yatarken öldüğü anı gösteren filan acayip şeyler var ve çok korkunç aslında. Polisin de yaralılara e, müdahale etmek isteyen doktorları dövdüğü ve sokaklarda kanlar içindeki insanların doktorların gönüllü şeyiyle tedavi ettiğinin... Manzaraları var hatta elimizde e, ses de var o konuda yani Bahreyn'in başkenti Manama'da vurulan göstericilerin getirildiği hastaneden inanılmaz manzaralar ve sesler var e, sonra da hastane hekimlerinden Hasan Deyfin bu her anlamıyla bir katliamdır diyor. Gösterilerde yaralanan bir doktor da var mesela. Sediye'de yeterken doktorum dedim ama dinlemediler diyor. Bir hemşire de gönüllü olarak gösterilerdeydim. Demokrasi bu mu? Bahreyn bu mu diye çok ağır bir şekilde tiksinmiş bir ifadeyle söylüyorlar. Ama kan gövdeyi götürüyor sokaklarda. Şimdi ona kulak verelim. <gülüyor> It's a massacre, by all means. People are shot because they are innocent. They haven't done anything. They were just protesting. What is this? We are, we are, we are, we are in, in 21st century. I mean, we are in a civilized country. We are civilized people. These people were only demonstrating. And at the end of the day, they were shot dead. Did you tell them you were a doctor? Yeah, but they don't listen. And I was wearing the, the uniform for the doctors. You know that one with the with the with the crescent then they tie me and they attack me why I'm tying then I don't know how many people, maybe ten maybe twenty I don't remember i'm I'm hearing from everywhere I was here hit by sticks by legs I don't know I don't know what they then they they told me. Get up or we'll I went there as volunteer there. What's this? What is this? This is the democracy? This is democracy? I don't know. This is Bahrain? I don't know. Evet yani doktor özellikle Hasan Deif yani tek yaptıkları barışçı gösteri yapmak olan, tek suçları barışçı gösteri yapmak olan insanların üzerine bile bile kasten ateş ettiler öldürdüler gözlerimin önünde masum insanları katlettiler bu her anlamıyla bir katliamdır derken işte biz bu nedir 21. yüzyıldayız diyorlar yani nedir bu demokrasi ve medeniyet diyorlar çok acayip yani Bahreyn bu mu uygarlık bu mu bu, bu. şeklinde demokrasi bu mu diyor Evet. Fakat e, bu işin durdurulabileceği gibi görünmüyor. Bahreyn orduyu soktu, e, tankları soktu ama bu işi kurtarabilecek mi bilmiyorum. Bahreyn ilginç bir yer. %70'i nüfusun şii ama sünni kontrolünde olan. E, polisin çoğu zaman Bahreyn vatandaşı olmayıp paralı asker şeklinde dışarıdan kiralanarak e, tutulduğu Bu da işte halka müdahalesini çok daha kolay bir hale getiriyor. Sert bir şekilde gerçi. Evet, Amerika'nın da en büyük bölgedeki destekçisi. Çünkü orada üst halinde kullanıyor Beşinci filosunu kullanıyor. Binlerce kişi sığmamıştı biliyor musun? Yani oradan ne bil Recep'le de ne bir Recep diye birisiyle konuşmuşlar acilen demokrasi naö radyosundan. Ve sokakta kanayarak ölen insanlar var diye ne Recep adlı kişi söylüyor. Doktorlar bazı doktorlar da onları tedavi etmeye çalışıyorlar diyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri ve Barack Obama burada çok etkili fakat seslerini çıkartmıyor, konuşmaları gerekirken şu ana kadar maalesef herhangi bir pozitif açıklama Amerika Birleşik Devlet Devletleri'nde... aslında. Görmedim diyordu ne, ne bir recep oldu mu oldu dün e, Clinton Bill Clinton e, itidale davet etti Bahreyn hükümetini evet çok iyi olmuş doğrusu çok seveceklerdir Bahreyn'deki insanlar Amerika'nın bu harikulade müdahalesini fakat başka bir laf var ben de onu sana söyleyeyim sürpriz yaptım bir Amerika'da diplomat şey demiş Kral Hamad Bahreyn'in bu baskılar altında gelişemeyeceğinin tamamen farkında demiş. Ama bunu 2009'da bir söylemiş. şey yapacak mıymış? 2009'da söylemiş. Ha, yani farkında. WikiLeaks var ya, WikiLeaks evet. yeni yayınlar yayınladı. Orada Amerika'nın en sağlam adamı olduğunu Amerika diplomatlar da söylüyorlar o gizli kripto belgelerinde. Yani bu bu sözden fevkalade doğru. Baskıyla yönetemeyeceğinin farkında diyor ama eğer ...amacına uygun şekilde... ...kullanmış olsaydı bu sözler... ...ama maalesef itidale de davet etmekte... ...yetiniyor... ...her zaman gibi ama ben, ben başka bir şey söylemek istiyorum... ...cin şişeden çıktı... ...bunu hiçbir şekilde... ...Amerika Birleşik Devletleri de... ...dünyanın bütün güçlü devletleri... ...bir araya gelseler... ...çin filan da bu cini bu şişeye sokamayacaklar... ...özgürlük ateşi... ...tutuştu gidiyor... ...ve çok... ...ben şahsen son derece kanlı şeyler olabilmekle beraber artık mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün şeyi ortaya çıktı. Öyle düşünmüyor musun? Mesela Beyaz Ev sadece çıkarı olmayan ülkelere müdahale ediyor. Net olarak ortaya çıkmış. El Cezire'de de böyle bir haber var. Zaten mesela Bahreyn konusunda itidal buyurun aman dikkatli olalım filan derken yani yaklaşık 20 senedir böyle düşünüyorum tabii o da. <gülüyor> evet. İran'da İran hakkında en sert tedbirler alınmalı. Özgürlük böyle olamaz." dedi mesela. Hükümet halbuki İran'da da bastırıyor, aynı şekilde Bahreyn'de de bastırıyor ama İran düşman olduğu için ona söylüyor. Yani muazzam bir iki yüzlülük var. Hayır bunları tabii genellikle hepimiz biliyoruz, içimizden hissediyoruz. Özellikle gelişme yolundaki ülkeler dünyanın bu yoksul kesimi ruhunda tamamen hissediyor. Ama bunların bu şekilde kanıtlanıyor olması gün be gün kirli çamaşırların böyle uçuş uçuş bayrak gibi dalgalanıyor olması. Farklı bir şey. Bu arada Aksin, Obama... Aksini iddia etmeyi tabii giderek daha zor hale getiriyor. Getiriyor tabii canım. Obama ile Abbas bir saat telefonda görüşmüşler. Bu sence anlamlı değil mi? Ne konuşmuşlar? Bir, bir saat. El Fetih Merkez Komite üyeleri yarın acil toplantıya çağrılmış. Yani bugün. Hmm. Obama ile görüşmeden sonra. Orada da mesela Amir Ahas şeyi yazıyordu. İsrail'li gazeteci böyle Avrupa Birliği'nden alınan paralarla ve Amerika'dan El kurduğu özel isyan bastırma ordusu. Abbas'ın. Güven, güvenlik. Ve Mısırlı kardeşlerine, Tunuslu kardeşlerine destek şeylerini nasıl bastırdıklarını ve dövdüklerini. Bir özel güvenlik kuvvetini. Yani tabii Gazze'de de aslında benzer bir mekanizma olduğunda söylemek gerekir. İşte geçtiğimiz aylarda bu Gazze Gençliği'nin manifestosuyla Hamas'ın da orada neler yaptığını... Taby tabi iki taraf. Evet yani şey çatır çatır bütün ülkelerde bütün yani ne Filistin'i ne dinsizisi İran'da da ya İran'da feci şeyler oluyor yani. Evet. Bir yandan da Şirin Ebadi mesela konuşmuş. 364 kişi filan idam edilmiş. Öyle söylüyor yani. O, bu 10 yıl içinde. Son 4 yıl içinde mesela ve devam ediyor. Şimdi idam edelim diyorlar muhalifleri falan. Ama tabii Türkiye'nin durumu da zor. Mesela İran hakkında bir şey söyleyemiyor. Ama onun bir nedeni vardır. ya Öyle şeyden dolayı değildir. Obama'nın yaptığı gibi hesap kitaptan değildir. Yani. Değildir Değil herhalde. Evet onlarınki. Unutmuşlardır. Bir... Unutmuş olabilirler. olabilir. Gerçi mektup falan da yazıldı. Güle. Evet ee, Oradayken geçen hafta. Başbakanınız İran için de Mısır için konuştuğu gibi konuşsun. Çağrısı yapıldı. Evet ama pek konuşacak gibi gözükmüyorlar o konuda. Bu arada Libya içinde konuşmaya konuşmaları gerekebilecek yakında. Çünkü bugün öfke günü orada Libya'da da gazap günü Libya'da korkunç şeyler oluyor. Ee, dün aslında gazap günüydü bir anlamda. Çünkü 34 evet, ölü dün. olduğu söyleniyor. Öyle mi? Şimdiye kadar 34. Yani evet, gazetecinin girip çıkması da çok kolay bir yer olmadığı için Libya e, sayılar bilinmiyor tam olarak. Ama e, toplamda 34 ölü olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi Bahreyn'den bir hesap vereyim. E, rakam en az 6 hatta belki 7 deniyor Bahreyn'de ölenlerin sayısı. Delik deşik olmuş bir insanı gördüm bu gözlerimle Bahreyn'de. 60 kişinin de kayıp. Bir de Bahreyn gibi bir yerde de kayıplardan bahsediliyor. 60 Gösteriler tamamen yasaklandı. Libya'da da e, öfke gününde dört ayrı kentte sokağa çıkmışlar. Bingazi'deki çatışmalarda sadece 7 kişinin hayatını kaybetiyor. 18. E, Yeşil Gazete'den bakıyorum şu ha. anda. 18 sekiz. Bingazi için verilen rakam. Öyle Beydada mi? 14, Derne'de iki. Olduğu söyleniyor. Tabii bunlar doğrulanamayan rakamlar. Hepsi. Evet. Daha fazla olması da muhtemel. Yani mesela Bingazi'de bir El-Cezire'nin e, muhabiri sadece altı tamamen silahsız, barışçı gösteri yapan kişinin üzerine doğrudan ateş edilerek cinayet, katliam yani de, de, devam ediyor. Ve otuz kişiyi de hapisten çıkartmış ve onları şeyin göstericilerin üstüne salmış. Kaddafi. Devam edecek olursa yani çok hızlı geçmek zorundayız maalesef. Yani olağanüstü bir eylemlik kalkışma hali var bütün dünyanın dört bir tarafında. Yemen'de de Yemen'in sahil kenti Aden'de de devlet başkanı Ali Abdullah sahil o da ağır bir diktatörlük kurdu. Onun görevini bırakmasını isteyen protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı. ...dört diye veriliyor ama bilmiyorum ben... ...başka yeni başka bir sayı... ...var mı sende? Yok. Bir sürü bir... ...kırk yaralıdan bahsediliyor... ...başka şehirlerde. Ee, e, Irak'ta da gösteriler var. Süleymaniye'de siyasi reform talebiyle... ...yüzlerce kişi protesto gösterisi yaptı... ...ve polis gösterilere ateş açtı... ...göstericilere... ...en az iki kişinin öldüğü... ...daha sonra da o sayı yükseldi... ...beşe çıktı... Böyle bir şey. Ee, bu arada ben Binel'in işte durumunun inme geçirdiği komada olduğunu söyledik. Aradan geçelim onu da. Tunus'ta e, yoğunlaşan gösteriler sonucu da 7 Kasım meydanının adı Arap dünyasında isyan fitilini ateşleyen Boğazi'nin bu Azizi'nin ismiyle değiştirilmiş. Kendi yakan genç. Bu, Kendini yakan. Yaşında. Evet Irak'ta protestolarda 5 kişinin öldüğü haberi var. Ve e, bir başka yerlerde de var aslında. E, çok çok ilginç yani. E, Diyala'nın maalesef Diyala kentinde de bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü. İran'da reformcular pazar günü büyük bir gösteri düzenliyorlar. İran Adalet Bakanı muhalif liderlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamış. Neden? Dine aykırı olduğu için mi acaba? Muhalif olduğu için olması daha muhtemel. Muhtemel. Bana da öyle geliyor. Hüsnü Mübarek dönemin 3 eski bakanı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Bu da Mısır'dan bir haber. Burada e, Mısır'da aslında eski İçişleri Bakanı'nda e, Mısır'da yine bu yılın başlarında yaşanan kilise bombalaması olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanması veya sorumluluğu bulunduğu iddiası gündeme geldi. O da ilginç bir gelişme. Bunların hepsi hem yolsuz, evet, bir çeşit böyle kendi derin devletleri meselesi onların da. İçişleri Bakanı Habib el-Adli ki herkes nefret ediyordu ondan. Eski Turizm Bakanı Züheyr Garan'a bir de eski Emlak Bakanı Emlak İskan İşleri'nden sorumlu Ahmet el-Maghribi Bunlar tutuklanmış bir de tabii daha önce adını da çok verdiğimiz demir çelik kralı Ahmet Ez. En az 15 gün tutulacaklarmış orada. Fakat bunlar böyle değil yani şeyle Arap ülkeleriyle filan sınırlı değil. İsyan mesela Puerto Rico'ya da sıçramış durumda öğrenci ayaklanması var Puerto Rico'da. Ve polis göndermiş üniversite ağır şekilde polisi çekmek zorunda kalmış. Çünkü direniş devam aralıktan beri devam ediyormuş aslında. bir buçuk aydır. iki aylık bir isyandan bahsediyoruz ve sadece da doğru düz bir eğitim ve şeylerinde yükselen harçların da kaldırılmasını, azaltılmasını istiyorlarmış. Bir yeri çağrıştırıyor mu sana? Birkaç yeri çağrıştırıyor bana. Yani hükümet <gülüyor> şey vali el koymuş duruma üniversite'nin başkan rektörünü değiştirmiş önce ilk ayaklanmalardan sonra ondan sonra da öğrencinin bütün haklarını yeni rektör kaldırmış ortada mütevelli heyetini de değiştirmiş fakat sökmemiş sonunda ordu girmiş şimdi orduyu da sök çekmek zorunda kalmış çünkü kazanıyorlar gittikçe bir de hiç inanmayacaksınız ama Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne sıçramış durumda çok önemli bir gelişme var. Gerçekten Wisconsin eyaletinde Vietnam Savaşı'ndan beri görünmemiş en büyük gösteriler bu sefer sınıf mücadelesi. Doğrudan doğruya sendikalar Zaten bu ayakta, ayaklanmaların, kalkışmaların kendilerinin sınıfsal yapısı da göz ardı edilemez bir anlamda bakıldığı zaman çünkü bu ülkelerde sınıfların bir araya geldiğinden dem vuruldu işte Mısır'da vesaire ama sonuçta talepler ortak ve taleplerin en fazla üzerine durulan daha iyi bir yaşam ve bazı hak haklarda normalde sınıf mücadelesinde dile getirilen haklar. Evet klasik bildiğimiz evet. devrimci mücadele bağsında yani hak özgürlük adalet mücadelesi 30 bin kişiye çıkmış yalnız. Çok emin kendilerinden bu yeni demokrat vali şey demokrat diyorum Cumhuriyetçi Parti'nin GOP'un valisi şeyi değiştiriyorum demiş. Yani çoğunluk da elinde bu yeni cumhuriyetçiler silip süpürdüler ya ara seçimlerinde ondan da yararlanarak toplu sözleşme haklarının çok büyük ölçüde kısıtlanacağını filan açıklamış. Gayet iyi yani ediyor biraz itiraz gelmiş filan. Ve salı akşamı onlarda başlamış bir şey işte. Lise öğren öğretmenleri filan, evet, bitiriyorum şimdi. Lise öğretmenleri filan ve yerel sendikal yetkilileri küçük bir şey yapmışlar. Cumhuriyetçi Vali Scott Walker umurumda değil deyip tüymüş zaten. Başka bir yerde seçim konuşmaları yapmayı. Sonra yalnız birden bire hiç beklenmedik çok ilginç bir şey olmuş. Öğrenciler de hazır, öğretmenler greve gitti. Biz de dersi kıralım, gidip piknik yapalım, tatile çıkalım dememişler ve öğretmenlerinin arkasından yürüyüşe katılmışlar. Beklenmedik bir şey olmuş. Ve Vietnam Savaşı döneminden beri görülen 10 yıllardan beri yani 40 yıldan beri görülen en büyük gösteriye dönüşmüş. Binlerce lise öğrencisi başkent meydanına çıkmışlar. Öğrenci, öğretmenlerimizi destekliyoruz ve kamu eğitimini destekliyoruz demişler. Binlerce Wisconsin üniversite öğrencisi de katılmış şeye. <gülüyor> ve anneler ve babalar da katılmış. Tamam mı? Biz çocuklarımızın eğitim hakkını e, savunuyoruz. Öğretmenimizi seviyoruz. Biz Wisconsin, hepimiz Wisconsin'iz çağrılarıyla şafak atmış tabi ve polis müdürü de demiş ki bu çok acayip şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Herkes burada demiş. <gülüyor> Böyle ve sloganları da şu What's disgusting, union busting diye bağırıyorlar. İğrenç olan nedir? Sendikaları yıkmak. İngiliz The Economist dergisi bundan birkaç hafta önce ...hatlar belirlendi... Ee, ...kapağıyla çıkmıştı... ...yeni düşman kamu sendikaları... ...demişti... ...çok doğru sen bana göster... Ee, ...onun değil. ertesinde böyle şeylerin yaşanması da tabii son derece manidar... ...ve müthiş bir dayanışma gösterisi var diyor burada diyor... ...ABC haberine bakıyoruz... ...fakat ilginç bir şey... Ee, Senat, son dakika haberine baktım nasıl gelişiyor diye akşam bakmıştım. Milwaukee Journal Sentinel gazetesinde bir, uzun bir haber var. Senatodaki demokratlar da son anda değiştirmişler ve boykot etmeye karar vermişler oylamayı. Daha oylama ısrar ediyorlar. Bu kanunu çıkaracağız çünkü kemer sıkma bunu gerektiriyor diye. Bakalım ne olacak ama Amerika'da da bir eyalette en azından devrimci isyan var. Son olarak da Hillary Clinton konuşurken. Bir konuşma yaparken çok kıdemli CIA, eski CIA mensubu savaş gazisi, savaş karşıtı Ray McGovern arkasını dönmüş gaziler şeyiyle bir yerde konuşma yaparken Hillary Clinton ve döverek çıkartmışlar 27 yıl CIA'de çalışmış bir adamı. <gülüyor> Ee, sadece barışçı bir gösteri yaptığı için Hilary hiç kesmeden konuşmasına devam etmiş sivil polisler sallasır sırt çıkarırlarken bütün yüzü el, yara bere içindeymiş ellerini dövmüşlerdi adamı ve hapise atmışlar yani gözaltına almışlar o da Manama'daki soran e, hemşire gibi konuşmuş so this is America bu da Amerika bu öyle bir şey mi oldu diye sormuş Birileri konuşurken, İlginç bir dünyada yaşıyor. İktidar her yerde, iktidar tabii. Evet, ilginç bir dünya. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Haftanın son Açık Gazetesi son derece yoğun. Bu arada 450 bine doğru gidiyordu bazı oradaki kampanyada yani el evet. konması için. Mübarekin Servet'in Mübarek ve geri gönderilmesi için. Fakat hiç onlarda da dondurma falan yok. İsviçre dışında ne Amerika'dan ne Britanya'dan ses yok. 200'lük korkunç bir şekilde devam ediyor. Ama bastırmaya da devam ediyor. Para tatlı tabii bir de. Evet, Türkiye'de de e, yoğun bir gündem var. E, bu Oda TV baskını evet. kapsamında gözaltına alınan e, ve... İşte, Oda TV, internet, internet gazetesi. Televizyonu. Yani, televizyon, demek evet. lazım. E, gözaltına alınan e, Soner Yalçın ve arkadaşları. E, yönetmeni Barış Beylivan, bir de Barış Terkoğlu haber müdürü tutuklandılar. Evet, tutuklandılar. E, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulandıktan sonra tutuklama gerekçeleri de Ergenekon örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek ve geliyor... Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri elde etmek ve yayınlamak. Yani benim bildiğim kadarıyla Ergenkon soruşturması denen şey zaten bu. Ee, her şeyden önce devletin evet. güvenliği olarak adlandırılan tırnak içindeki mantık kapsamında gizli darbe kapaklı, planlığı, evet, planlığı. gizli kapaklı iş yapılmasına karşı bir tica ile mücadele adı altında darbe gizli kap. Evet. E, o yüzden hani tutuklanabilir bunda hiçbir şey yok yani e, soruşturma kapsamında ama devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri elde etmek ve yayınlamak e, gerekçesi bir yandan da Ergenekon Örgütü'ne üye olmak gerekçesiyle biraz çelişkili gibi geldi bana göreceğiz tabi soruşturma kapsamında ne olacağını. Evet ee, öte yandan da Ergenekon davasının firari insanı Bedrettin Dalan'ın tutuklanmayacağına dair güvence verilirse gelirim şeklindeki talebi de ki bana bir haydi saçma görünmüştür zaten. Biraz abdür o da. O da mahkemece reddedilmiş. Böyle bir pazarlık daha önce pek duymadım Amerikan sisteminde belki yapılıyordur. Hayır Ulaşmaya yani e, Ama... tutuklu sanık kavramını eleştirebilirsiniz. İşte tutukluluk süresinin uzamasından Bunu yola çıkarak. Ama hani anayasada da bir eşitlik ilkesi var öyle. Hani bana ayrı muamele sana ayrı muamele şeklinde. Evet yani avukatlarının bu şeyini duyduğum zaman da bu talebini inanamamıştım kulaklarıma. Tutuklanmayacağı konusunda güvence belgesi verilirse Dalan Türkiye'ye gelir yargılamanın her aşamasına katılır diye lütfetmişlerdi. Ama bu çok hakikaten anayasal haklar vesaire ile ilgili çok büyük bir saçmalık taşıyor. Ee, bu konuda e, ABD'den bir açıklama gelmişti. Önce e, ABD'nin buradaki büyükelçisi. İsmini telaffuz etmeyi beceremiyorum. Richard Done. Richard Done. Ee, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda neler olup bittiğini anlamıyoruz demişti. Daha sonra e, buna tepkiler geldi. AKP hükümeti başta olmak üzere. Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi'ne sahip çıktı. Arkasındayız yorumlarını dedi. Richard Done dün e, gerçekten anlamıyoruz. Biz yabancıyız, bize anlatmanız gerekir şeklinde hafif yollu bir e, çark etti ama... Bir yandan da eleştirilerini tekrarladı ama asıl ilginç olanı İçişleri Bakanlığı'ndan gelen karşı salvoydu burada. Türkiye'de basın ABD'ye göre daha özgür dedi. Evet o da yani absürditenin sürekli tekrarlanıyor olması çok sıkıcı bir şey yani. İlginç olan da tabii bu açıklamanın aynı zamanda New York merkezi Gazetecileri Koruma Komitesi'nin 2010 basına yönelik saldırılar raporunun açıklandığı günle çakışıyor olmasıydı. Türkiye'ye raporda 4 sayfa ayrılmış. Biyanet'ten alıyoruz bu haberi. E, rapor 4 sayfa ayrılmış ve e, Kürt sorunu ve devlete karşı komplo iddialarını içeren konularda eleştirel haber ve yorum yayınlamaları halinde terörle mücadele ve benzeri yasalarla Türkiye'de gazetecilerin sıklıkla yargılandığı e, belirtilmiş. İşte, AB ilerleme raporunda dile getirilen eleştirilere de değinilmiş. E, Ergenkon davası kapsamında gözaltına alınan bazı gazeteciler burada Zaman Gazetesi'nden önce Büşra, Erda ve Melih Duvaklı Stardan Helin Şahin alınmış. Kürt sorunu ile ilgili yazı yazdıkları için terör ve mücadele yasası kapsamında gözaltına alınan Ekspres dergisinden İlhan Aktan'ın durumu ve Merve Erol'un durumu gündeme getirilmiş. Valla bildiğim kadarıyla çok da İleri bir basına işaret etmiyor bu raporun bulguları. Herhalde Beşir Atılay'a yanlış bilgi verildi. Evet. Çevre ve Orman Bakanı'na da yanlış bilgi verildiğinden şüpheleniyorum ben. Sürekli yanlış bilgi geliyor. Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Danışmanlarda bir soru var. Yani Çevre ve Orman, işte Yeşil Gazete'de de Ümit Şahin'in yazısı var. Evet özel haber olarak. Özel haber ekskluzif verelim yani. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun geçen hafta yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği yetkililerinin tabiatı koruma kanun tasarısı hakkındaki olumsuz beyanları nedeniyle bizden özür dilediler demişti Çevre Bakanı. Avrupa Komisyonu'ndan da yalanlama gelmiş. 9 Şubat'ta hürriyete söylemiş onu. Tabiatı ve biyoçeşitliği koruma kanun tasarısına yapılan eleştirilere. Duyduğunuz her şeye itibar etmeyin. Hata yapılmışsa bizden öncedir. AB yetkililerin olumsuz beyanatı oldu. Biz hemen itiraz ettik. Müsteşara söyledim. Bu ne rezalet diye itiraz ettik. Tasarı incelediler ve kusura bakmayın dediler diyor. Ama Yeşil Gazete Haber Merkezi, Bakan Erol'un bu demeci üzerine Avrupa Komisyonu Türkiye masasına... ...sormuş... ...bakana kusura bakmayın... ...dediniz mi diye sormuşlar... ...böyle bir özür dileme... ...söz konusu değil demiş... ...Avrupa komisyonu çevre genel direktörlüğü... ...Türkiye sorumlularından... Octavian Stamat... ...ve yani eleştirileri ilettik... ...alt komite toplantısının ardından... ...herhangi bir temasımız da olmadı demiş... ...bir... Bil, ...bilgilen... ...bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür etmiş... ...bir de üstelik... Bil, e, bu ama tabi bu konuda rastlanan e, ilk yalan değildi. Daha önce yine bu e, tabiatı ve biyoçeşitliği koruma yasası tasarısı e, kapsamında bu AB mevzuatıyla uyumlu olarak hazırlanan bir tasarı canım denilmişti. Karşı taraftan da yok öyle bir şey denilmişti. Böyle devam ediyor. Evet devam ediyor. Şey de devam ediyor. Türkiye ayağını biraz daha sürdürelim aslında. Önemli. Kuzey Kıbrıs halkıyla dayanışma için de imza kampanyası başladı. Başbakan ve, ve hükümet üyelerinin toplumsal varoluş mitingi sonrası Kuzey Kıbrıs halkına karşı sergilediği utanıyoruz. Sergilediği ee, yani tavrı utanıyoruz başlıklı bir kınama kampanyasının başlamasına sebep oldu. Ee, bu kınamaya katılmak isteyenler de Kıbrıs Kı Kıbrıs'ı Kıbrıslılar Yönetir.org adresinde imzaya açılmış. Yani hem başbakan ülkemizden beslenenler diyerek Kuzey Kıbrıs halkını aşağılaması hem de Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanı Cemil Çiçin hem istemiyorlar hem de gönderdiğimiz parayı alıyorlar mealindeki sözleriyle aynı aşağılamayı yinelemesini yüz kızartıcı bulan bir kınama metni bu. Hükümet üyeleri özür dilemeye çağrılıyor. İnsanları aşağılayarak konuşan devlet temsilcilerinden de utanıyoruz diyor diyorlar. Bu memleket bizim biz yönetmek istiyoruz talebi var Kuzey Kıbrıs halkının diyor. Tehdit yerine de barış politikalarının artık hızla egemen olması ve adanın bir an önce silahsızlandırılması da talep ediliyor. Kuzey Kıbrıs bir deniz aşırı eyalet değildir diyor. Bu da önemli bir gelişme. Bir başka önemli gelişme de. Dink cinayetiyle ilgili var. Pozitif bir gelişme aslında. Evet. Evet, bu da Taraf Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi elinde yeterli kanıt olmasına rağmen cinayeti önlemediği ve Dink'i korumadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nı suçlu bulmuş. Markar Eseya'nın haberi bu. Hrant Dink'in kardeşlerinin açtığı tazminat davasında ana davayı da etkileyecek örnek bir karar vermiş durumda. 17 Şubat 2006'da cinayet istihbaratı aldın, cinayetten önce hayali operasyon Yasin hayali operasyon düzenleyebilirdin yapmadın diyor. Ayrıca İstanbul Emniyeti'nin Trabzon'dan gelen cinayet istihbaratını geliştirmemesi nedeniyle Dink'in Koruma programına da alınamadığı ve ağır hizmet kusuru sabit olduğundan İçişleri Bakanlığı'nın tazminata mahkum edilmesine karar verilmiş. Benim çok hafızam o kadar zayıf değildir ama çok da hatırlamıyorum doğrusu buna benzer bir İçişleri Bakanlığı'na karşı yargı organından. Hafıza konusunda bir iddiam yok ama ben de hatırlamıyorum takip edebildiğim süre içinde e böyle bir karar alındığında. Ee, olumlu bir karar tabii olaylarla evet, gayet gibi. önemli bir e, karar aslında bir de e, son olarak son, yani sonlara doğru gelir elimizde muazzam sayıda haber birikmiş durumda aslında ama o, olabildiğince işte yapıyoruz ha bir de Durde'nin bildirisi var ondan da kısaca bahsedelim. Metis Yayın Evi'nin bu yıl ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları temalarını ele alan bir ajanda yayınlaması üzerine bayağı ciddi bir karalama kampanyası başladı. Önce başka bir şeyde neydi kitap ev, nezih kitap evinde satılması sonradan evet. da tehdit edildi nezih kitap evinden sonra. Hepar Kapalcı kitap evinde giren. Bir takım kişiler tarafından Tehdit edilmiş Kabalcı Kitap Evi Son olarak da HEPAR isimli bir Nazi partisinin üyeleri grup halinde Kitap evlerini basıp ajandanın satışını Durdurmaları konusunda tehdit etmeye Başladı diyor Dur de ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur de de Kitaplar da kitap evleri de Bizimdir şeklinde bir kampanya Yapıyor Ve diyor ki 19 Şubat Cumartesi günü İstiklal Caddesi'nde Sokakta satmaya çağırıyoruz ajandayı saat 15'te. Onlar kitapları yırtar biz okuruz. Onlar kitapları yakar biz yazarız. Onlar kitaplara saldırır biz savunuruz. Kitaplar ve kitapçılar bizimdir. Bir avuç ırkçının değil diyor. Evet Türkiye'de de e, tüm dünyadaki isyan dalgasının ufak ufak tezahürleri oluyor belki denebilir. Evet, Kıbrıs'ta da çok önemli, 4 Mart'ta önemli şeyler olacağını da biliyoruz ve tam da o tarihe denk getirilen bir tören de biliyoruz maalesef. Orada da önemli bir şey olabilir, ayaklanma olabilir. Bir de şeyden bahsedebiliriz, bu dün de azıcık üzerinde durduğumuz orduda çok tuhaf bir şey vardı. ...silah, atış denemesi... ...atış İki, talimi... Hı. ...ondan önce bir de şey söyleyeyim... ...petrol pes, tesisinde patlamada 3 ölü... ...Batman'da TPAO... ...Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait tesislerde... ...şimdilik... ...3 kişinin öldüğü gaz sıkışması deniyor... ...patlama meydana geldi... ...iş yoğunluğunun bir can daha aldığını da... ...bir gün gazetesi belirtmiş... Evet daha da fazla can alabilir. Çünkü bir an etti söylemez torba yasayla ilgili bir değerlendirme haber hazırlamış. Buradaki maddelerden biri de denetimler iş yetişleri yerine bundan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın memurları tarafından yapılacakmış. Bu da tabii ostimde veya işte Batman'da yaşanan patlamaların daha sık yaşanabilmesi ha. anlamına gelebilecek. Evet ve son olarak da işte şeyi de söyleyelim. Elimizde de bir kayıt var özel arkadaşlarımızın hazırladığı ona geçmeden. Şırnak'ta bir yüzbaşının erleri hedef tahtası haline getirmesine ilişkin video kayıtları yayınlandı medyada. Ve şimdi şey yapılıyormuş soruşturma açmış. Fakat Yeni Şafak Gazetesi de mesela şeyi soruyor asker neden hep medyayı bekliyor diye Orhan Turan'ın bir haber yapmış hakikaten de TSK Türk Silahlı Kuvvetleri internete düşen kayıtlarla kamuoyunun haberdar olabildiği skandallere zamanda müdahale etmiyor ve bu olayları kendi içinde soruşturacak bir mekanizma oluşturmadığı için eleştiriliyor, tepki topladı deniyor. Yeni Şafak'tan bu da önemli bir durum hakikaten. Buradan da şeye bağlayabiliriz işte arkadaşlarımızın Evet. Açık dergiden arkadaşlarımızın dün hazırladığı bir şey. Hazırlamış oldukları Yavuz Atan'la Vicdan ve Dayanışma üzerine isimli bir ses kaydımız var. Anti Militayız Dayanışma Gecesi'nden. Bunu yayınlayalım. Kiminle konuşuyoruz? Yavuz Atan'la. uzatan dedik ama inan süverle yapılacak bu görüşme onu da belirtelim düzeltelim. Evet, 16 Şubat günündeyiz. E, papta bir antimiliterist dayanışma e, buluşma etkinliği içindeyiz hala şu anda. Evet, e, Yavuz burada bizimle beraber. Esasında epey kalabalık başka türlü bir... nasıl söyleyeyim, başka türlü bir bağ da oluşmuş insanların arasında. Ve orada şeyleri çekip çıkarmak ve anlamak epey zor. Burada ne oluyor, ne bitiyor. Ama... Ee, bir şekilde Yavuz'a ulaşmayı başardık. Ee, Yavuz soracaklarım e, nasıl düzenlendi bu gece? Antimilitarist buluşma nedir? Ne yapıyoruz yani burada esasında? Ee, biz ya, bir, bir süredir buluşmalarımıza ara veren antimiliterist bir topluluktuk. Ee, onu yeniden canlandırmaya başladık. Şunu fark ettik ki bir süredir Türkiye'de ordunun rolü, profesyonel ordu gibi birçok bir Konu konuşuluyor ama e, nedense bu konuları en az tartışan biz oluyoruz son zamanlarda yani, artık gazetelerin manşetlerinde tartışılan şeyler bizim 20 yıldır uğraştığımız tartışmaya çalıştığımız tartışılır hale getirmeye çalıştığımız evet. Türkiye'de politika ordunun rolü e, gibi konularda artık biz de biraz daha fazla bir şeyler söyleyelim dedik bunun için Mart sonlarına doğru anti militarist buluşma planlıyoruz. Çeşitli oturumlardan etkinliklerden, sokak eylemlerinden oluşan bir buluşma. Evet, biz derken bu arada biz daha az tartışıyoruz ki anti militaristler. Anti -militaristler, olarak. anti militaristler. Evet. Peki tam olarak bunu anlamadım esasında. Yani bir şekilde sonuçta kamuoyunun oluşmasında da çok ciddi bir emeği ve e, aslında anti militaristlerin ciddi bir inisiyatifiyle Bilmiyorum. mesele gönül hale geldi. Bunun üzerine nasıl bir söz söylemekten bahsediyoruz? Yani tartışmayı derinleştirmek mi? Tabii tartışmayı derinleştirmek yani Türkiye'de çok uzun yıllardır militaristler ve silahlar konuşuyor. Iıı insanların kendi kaderlerini belirleme konusunda daha cesur ve söz söyler hale gelmeleri lazım. Biz e, çok küçük bir topluluk olarak 20 yıllık ısrarımızla Türkiye'de militerizm tartışmasını gündeme getirmeyi becerdik. Alçak gönüllülük evet. yapmaya hiç gerek yok. Aynen öyle. Becerdik. Yani Türkiye'de politik literatüre, antimiliterizmi elbette biz sokmadık. E, ama bizim ısrar ettiğimiz bir mücadeleyle bu e, telaffuz edilir ve günlük politik dilde konuşulur hale geldi. Bizden retçi arkadaşlarımızın. Ceza önüne girmeyi de içeren direnişleri bunda önemli bir etkendir. Evet. Yani dolayısıyla bizim sözümüzün burada önemsenmesi gerekiyor. Evet. Önemsenmiyorsa aslında biz bir süredir kendi sözümüzü önemsemediğimiz için. Biz de sözümüzü kendimiz de önemseyelim ki kamuoyu zaten dönüp bakıyor bize. Buradan da bir şey söyleyelim dedik. Bir yandan da cezaevinde bir vicdan üretici arkadaşımız var. Evet. E, bu konuda e, çok iyi bir kampanya yürütüp e, çok ses çıkaramadık belki ama o, onu unutuşa terk etmeyelim diye ikisini bir arada ve bunun bir hazırlığı olarak bir hazırlığı olarak aha, evet. bu e, geceyi yapıyoruz. Evet. E, esasında bu gecenin duyurusunu ben şahsen Facebook'tan öğrendim ve orada söylenen, e, daha doğrusu gördüğüm ifade şuydu. İnal kendini unutulmuş hissediyor ee, demiştiniz. E, Yoksa inan kendini unutulmuş e, köşede yani. bırakılmış mıydı ya da tam ifadeyi malzeme. O, o aslında ona. uzun bir metafor yani Ursulaguy'nin bir metaforu da. Lütfen. Güzel nedir? E, Ursulaguy'nin Omelası bırakıp gidenler diye bir öyküsü var. Hı. O orada e, Omelas diye bir şehir vardır. Omelas şehrinin ismi. E, salem sözcüğünün ters çevrilmesinden oluşuyor. Yani barış ve huzur. E, Omelas şehri barış ve refah içinde bir şehir ama o şehrin barış ve refahı bir bodruma kapatılmış bir çocuğun orada tutulması üzerine kuruluyor. O metaforu kullandık. Metaforu şöyle bağlıyor Ursula Guin. E, er, ergenlik çağına geldiklerinde o şehrin bütün çocuklarına o çocuk götürülüp gösteriliyor ebeveynleri tarafından. Ee, ve bu çocukların bir kısmı Omelas şehrini terk ediyorlar çünkü e, orada bir vicdan işlemeye başlıyor evet. yani bunun üstüne kurulu bir barış ve refahı biz kabul etmiyoruz evet. ee, bizim pozisyonumuz da biraz ona benziyor yani Türkiye'de zaten hani çok bedeller ödendi ve bu bedellerin e, çok zaman bir karşılığı olmadı yani şey e, burada milyonlarca insanın küçümseyerek baktıkları Ortadoğu ve Arap dünyasında birçok isyan, devrim girişimi varken biz buradan onları da seyrediyoruz. Evet. Hiç değilse kendi isyankar ve devrimci duruşumuzun ifade edildiği bir yer var ve o yeri omelası bırakıp giden çocuklar unutmasın diye inanı tekrar hatırlatalım istiyorum. Evet. Evet, e, bu sesi de Yavuz Atan'la yapılan bir görüşmeden de bu sesler. İnançverdi konu alan, konu alan evet biz eee okuduğumuz şeyleri senin de gerçekleştirdiği bir mülakat. Mülakattı. Ben okuduğum şeyleri birbirine karıştırınca öyle kötü bir anons çıktı. Bundan dolayı da kusura bakmayın diyorum. Efendim Sürdürü lisan olundu Affeyle. dinleyicimiz. Evet bu şekilde de Tamamlıyoruz herhalde. Yani çok önemli bir yıl dönümüydü bugün de aslında bir şeyin göbelsin. Sport Palast konuşması. Top yekün savaşa bütün Alman milletini çağıran, bütün dünyayı ele geçirmek için Nun Volk steh auf und stürmen Brich los dedi. Yani. Şimdi ey ehli vatan ayağa kalkın ve bırakın fırtınalar kopsun, kasırga kopsun dedi. Eğer o haklı çıksaydı bu programı herhalde Almanca yapıyor olacaktık ama neyse ki. Veya yapmıyor olacaktık ya. tahmin et. Evet naziler yenildi. onun da yıl dönümü titreyerek hatırlayalım dedik. 1943'te 18 Şubat 1943'te yapılmıştı Evet ara veriyoruz açık gazte Seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nesiniz? İyiyiz valla. Sen iyi misin? Nasıl? İyileşiyor i̇yi, musun? Iyi, iyi. Her zaman ben sürdürülebilir nezle <gülüyor> ve soğuk <tolk> algınlığı <gülüyor> halim. Bütün kış evet. devam ettirmeyi düşünüyorum. Yazın en sıcak günlerine kadar. E, iyi. E, i̇yi. Sesin nezdeli geliyor ama iyi de geliyor. Evet, artık ben bunu bir şekil yaptım. Bir kariz hali böyle. Burnuna mandal takılmış gibi. Padyoda <gülüyor> daha iyi oluyordur belki karakterli falan diye. Tabii. <gülüyor> en karakterli programımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, sırf bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeydi konuşuyorduk biz geçen gün e, Mahir'le birlikte. Bu işte Berlusconi'nin... evet. Davası ve görülmemiş derecede bana çok itici gelen küstahlığı e, hakimlere, bütün yargı organına, kadınlara olabilecek olum değer, ne, ne kadar değer varsa hepsini büyük bir şeyle e, evet, evet. ayaklar altına alan tavrını tam eleştiriyordum. Ama ben çok umutluyum işte kadınlar sokağa çıktı İtalya bir genel ev değildir diye ve bitirecekler işini dedim. E, o sırada biz Maierle tartışırken o da dedi ki yalnız başka bir şey de var burada zaman içinde bir tür dönüşüm oldu bu gladio işte derin devlet <gülüyor> mücadelesinde herkes içselleştirdi bunu artık normal kabul ediyor dedi. Ee, biz de buradan düşündük ki işte burada da artık normal kabul edilmeye başlayan şeyler var. Mesela Balyoz davasında işte sanıklar Harbiye Marşı'nı filan söylüyorlar. Savunma yapmayacağız diyorlar. Acaba böyle bir paralellik var mı? Ne diyorsun? Sen bu konularda epey de yazdılar, yazmıştın hatırlıyorum taraf gazetesinde. Hatta genç Berlusconi'nin tırnak içinde. <gülüyor> Belinde evet. silahıyla, masanın üzerine koyduğu silahıyla filan gazetecilere Hı -hı. gözdağı vermesini. Bir bu konular üzerinde konuşalım mı? Valla şimdi bu aslında şey bir düzenle çok fazla yaşarsanız, bozuk düzenle. o Bir noktada artık o düzenin kendisi haline gelir. Bir siyasi kültür haline geliyor. ve Bence Gladiyada İtalya'da bir siyasi kültür artık. Hani bunun için birazcık aslında Gladio'nun İtalya'da kuruluşuna kökenine bakmak lazım ama onun dışında şimdi bu son yani 20 yılda diyelim İtalya'yı sarsan ne aslında skandal varsa 5 tane skandal sayarsak skandal ya da işte büyük o diyelim siyasi olay ne var? İşte bu Gladion'un ortaya çıkışı 1990'da. Andreiotti tarafından yani oranın, İtalya'nın artık verelim mi diyelim bilemiyorum. Böyle artık Niheng taşı politikacısı tarafından itiraf edilmesi ve rutin dışı bazı faaliyetleri olmuştur tarzında. Ondan sonra sonra bu şeyin son dönemde tekrar gündeme geldi. Propaganda Due diye bir mason locası var. 1976-1981 arasında ...faaliyet gösterdiği söylenen... ...ki bu da Gladio bağlantısı. İşte bunun ortaya çıkması... ...yani bir takım işte böyle... ...bu Mason locası sözde Mason lojası... ...çünkü Mason lojaları falan... ...farklı bir konu aslında tarihte... Evet, bu... Ee, ...şimdi bu Gladio'yu bilmem neyle... ...yice bir gizemli hale geliyor böyle falan filan... ...bu sözde bir Mason locası ...bu da neden... Celliydi değil mi? Evet, L evet... ...Licho Celliydi diye çok... derece evet. enteresan karanlık bir şahsiyet var... ...evet... Ondan sonra işte ya tabi bu gladiyonun bir numarası falan denmişti İtalya'da pek de bir numara. Herhalde birçok bir numara var herhalde o peki değil ama. E, neyse Berlusconi de mesela bunun, e, üyeleri arasında sayılıyordu. Ondan sonra bunlar İtalya'ya işte çeşitli e, ya yani işte iş adamlarından e, şeye kadar askeri e, isimlere kadar medya, işte siyaset. Aynı zamanda şov dünyası, işte bir İtalya'da tabii çok güçlü bu televizyon vesaire, bir yıldızlar, bir televizyon yıldızları falan diyelim. Böyle bir e, yapı vardı. Ondan sonra mesela bu, ondan sonra 1992'de bu işte temizler falan operasyonlar ki ayrı bir şey o Gladiol'dan. E, Tangentopoli, bu işte şeyler, büyük, büyük rüşvet skandalı ortaya çıkmıştı. Yani işte aslın rüşvetin nasıl kurumsallaştığını aslında ortaya e çıkaran e mafya işte onun rüşvet ilişkileri falan hepsinin birbirinin içine nasıl girdiğini bir nevi susurlukvari şekilde ortaya çıkaran e bir dizi soruşturma olmuştu. Bunu da işte e Antonio Di Pietro yaptı. Bizim de tanıdığımız temiz eller savcısı. E, bu tangentopoli temiz eller diye adlandırılan şey Evet mi? evet tangentopoli o, o, o temiz eller diye adlandırılan. Mesela o skandal yani işte bu skandallara baktığımızda ise aslında bir mesele işte o Gladio'ya ya Gladio ile direkt ilgili veya bağlantılandırılıyor. Ve işte tabi Berlusconi'nin 2008'den beri aslında devam eden skandallar silsilesi. Ki bence çok çok çok daha önce başlıyor. Ee, yani Bütün bu yolsuzluk falan filan şimdi bu e, seks skandalları bilmem ne falan filan diye konuşuyoruz aslında. Ama e, yolsuzluk aslında belki daha da beter evet. bir konu e, ahlaki açıdan bence bakıldığında. E, neyse onun dışında e, bir de şey var tabii çok Türkiye'de fazla bilmeyen gizli kalan diğer bir skandal İtalya'yı sarsan e, 1996-2006 arasında... Ee, bu İtalya Telekom'un e, İtalya Gizli Servisi ile ortak olarak pek çok şey dinlediği. Evet, Ayrı. Ee, onlarla ilgili mesela e, bir hani bir çeşitli şeylerde işte hem yani herkesin neredeyse dinlendiği ile ilgili bir şey vardı, bir skandal vardı, bu ortaya çıkmıştı. Sonra ayrıca aslında bu skandalın e, bir bağlantılı tarafı var gene İtalya'da da aslında. Çok çok fazla konuşulmamış biraz. O dönemde Irak Savaşı dolayısıyla hasır altı oldu. Irak Savaşı'nda da İtalya'nın ciddi bir rolü oldu. George Bush döneminde, Berlusconi'nin vesaire. Ee, orada bir takım istihbarat faaliyetleri döndü. Ve yani e, bir takım mesela telekom, İtalya Telekom'dan bazı insanlar e, intihar birkaç kişi. E, aydınlatılamadı bunlar. O dinlemelerde bazı... E, e, bir, İtalya'da İslamofobik körüklemeye yönelik de bir takım çalışmalar oldu ve Kaideye yönelik işte, e, ve bu Irak operasyonunda kullanılabilecek bazı istihbaratın elde edilmesi için de e, İtalya Telekom'un kullanıldığına yönelik. E, iddialar vardı hatta vardı. ben şeyi de şimdi sen söyleyince hatırladım dehşet içinde o takip ederken biz o günlerde Irak savaşını hı hı. bir kadın gazetecinin arabasında bir şey öldü şey noktasında yani Irak'taki bir kontrol noktasında Amerikan askerleri mi öldürdü bir şey? Arabanın içinde şimdi hatırladım onu da. Ya orada işte Mit, bir... O e, hala şimdi e, bir, bir takım davalar İtalya'da devam ediyor aslında. E, ya, bu Irak'ın işgali sırasında eski Gladio kalıntısı e, veya devamı artık onlar kalıntısı derken herhalde belli noktada bir emekliye ayrılma durumu da oluyor Yeni nesil geliyor. E, orada bir takım öyle e, şaibeli Karanlık şahsiyetlerin e, rol oynadığına yönelik, e, İtalya'dan örgütlenme rol oynadığına yönelik iddialar var. Bunlar soruşturuluyor, davalar sürüyor dediğim gibi. İşte orada e, özel güvenlik şirketleri keza, e, yani Afganistan'da da bir takım e, şeylerde ortaya çıktıklarını görüyoruz. E, yani Gladio... Gibi şeyler bir kere kurulduktan sonra öyle hemen kolay rafa kalkmıyor açıkçası. hani Muhakkak kendine bir sürdürülebilirlik bulmaya çalışıyor. Mesela Bel Belçika'da da e, soğuk savaşın sonrasında Gladio ağları dağıtılırken Le Suar gazetesinde bir haber e, çıkmıştı. E, orada da mesela e, Belçika Gladio'sunun ...değişip dönüşüp bu sefer göçmenlere karşı harekette kullanılacağına yönelik. Yani bunlar ben 90'lardan bahsediyorum. Şey uluslararası e, ilişkilerde popüler bir değiş vardır. Hani bir uluslararası örgüt kurduğunuz zaman e, sonsuza kadar bu örgüt var olacaktır artık. Tasfiye evet. edemezsiniz diye. Uluslararası suç örgütleri için de geçerli sanıyorum bu o zaman. Ya evet <gülüyor> tabii tab ya yani şimdi aslında işin şimdi... bir... Gladion'un şimdi kuruluşuna baktığımızda Türkiye'de de yani e, biraz böyle mistik böyle tuhaf bir e, şey gözlü Aslında bak genel popüler kültürde Aslında hiç öyle bir şey değil yani e, gayet e, ölgüddi bir şekilde kuruluyor ve e, biz NATO'nun bünyesinde iş Aslında bir gizli arka plan o, operasyonu olarak ee, ve o dönemde gayet de meşru insanların kafasında meşru akıl, akıllarına yatan bir şey olmuş. Şimdi yer alan insanlar orta sınıftan son derece aile babası takım insanlar olduğunu görüyoruz. Bu BBC'nin belgeseli vardı mesela orada Gladion eserleriyle bazı konuşuyordu. 1990'ların başında işte ilk Gladion ortaya çıktığında yapılan belgeselden bahsediyorum. Son derece sıradan normal hayatta karşılaştığınızda ee, hani sıradan bir insan olarak yetişebileceğiniz insanlar da gladiyonun içinde yer almış. Politikacı olarak da mesela sonradan gladiyonun kur kurbanı olacak Aldo Moro da İtalya'da e, gladiyonun kurulmasında ciddi bir rol oynuyor. Hatta İtalyan gladiyonunu kurdu falan filan deniyor. Ee, hani öldüktenme olarak ee, sonra kendisi işte 1970'lerin sonunda 78'de kaçırılıyor vesaire falan filan kurban oluyor yani evet, öyle bakıldığında Leonardo evet. Şarşan'ın da müthiş ilginç bir kitabı vardı Aldo Moro ile ilgili <gülüyor> cinayetiyle ilgili o yani onu da saymadık bir de şey bir de e, tabi bu skandaller sırasında hı hı. Bolonya e, tabi de, şey değil mi İstasyonundaki Hı -hı. patlamayı da komünistlerin üstüne filan teröristlerin yıktıkları gibi korkunç şeyler de vardı. Tabii 1969'da sanırım değil mi Piazza Fontana bombalaması evet. var. Ondan sonra 1972'de var bu, bu hatta şey Pateano katliamı diye geçiyordu sanırım. Bu işte asıl Pladyo soruşturmalarını başlatan Felice Kasson'un ee, Sadece şey yaptı, üstüne düşüp gittiği mesela e, araştırdığı ondan sonra o, e, mesela o aşırı sağ bir takım örgütler tarafından yapılıyor da anarşistler yaptı işte e, komünist örgütler yaptı sonra filan bunların hepsi e, üzerlerine yıkılmaya çalışıyor. 1980 yani Bolonya tabi ki saldırısı Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin takım örnekleri böyle. Evet gidiyor. insanın aklına geliyor tabii bu balyozda eğer iddia edilen şeyler doğruysa. Bu Bolonya'daki işte 80 küsur insan evet. ölmüştü galiba büyük bir patlamada. Evet. Ee, işte Piazza Fontana senin dediğin evet. şeylerde filan. Ee, onlara çok benzer gene işte bu sefer dincilerin, <gülüyor> dinci örgütlerin ya da aşırı dincilerin filan üzerine atılmak üzere planlanmış. Evet çok sayıda böyle sabotaj suikast planından filan bahsediliyor. İnsanın aklına geliyor bu paralellikler yani. Ya şimdi bu işte bunların hani içinde ne var? Çünkü böyle tuhaf isimli operasyonlar darbe planları e, bunlar nedir yani nereden geliyor? Şimdi aslında Gladion'un işte ilk kuruluş ilk, ilk ilk kuruluş tarihine ve onunla paralel olarak aslında siyahiin ilk ...gelişimine baktığımızda tamamen... ...yani mesela biz Amerika diyoruz... ...Amerika bağlantılı yapılıyor, yapıldı mesela şu... ...aslında Amerika değil... ...Amerika'da içinde pek çok farklı aktör var... ...devletin içinde ve onun... E, ...kendi içinde de işte o çarpışmalar... ...rekabetler derken mesela CIA'nin... ...ilk kuruluşuna yer alan bir takım insanlar... ...aslında bizim hayatımızı bugüne kadar... ...biçimlendiren... ...bu e, tuhaf operasyon isimlerinden... ...bizem neye kadar... ...bazı kişilikler, özellikle bazı isimler... E, ...bunların da tohumlarını atıyor. Yani öyle... E, de, ...mesela darbeli Amerika destekledi ...çok e, geniş şablon bir cümle. Mesela böyle değil. Orada yani bir takım... ...işte politik aktörlerin... E, ...hani Amerika içinde de benzer şeyler yaptığı... işler var, şunlar var, bunlar var. Aslında bunlar çok ilginç. Şimdi e, Gladion'un işte ilk kuruluşuna baktığımızda ...İkinci Dünya Savaşı biterken... ...daha bitmeden... İtalya'da işte bu o dönemde nazilere karşı işte faşist örgütlenmelere karşı çalışan e, şey var e, Amerikan'ın stratejik hizmetler bürosu var mesela. Evet. Office for Strategic Services. İşte bu e, tam o da, da savaş bitecek artık tamam falan filan orada yeni bir örgütlenmeye giriyor. Savaş sonrası dönemin örgütlenmesini başlatıyor orada. Ve e, Amerikan ordusunun içinde bir şey bu ve e, düşman hatlarının ötesinde yani düşündüğün nazilere karşı e, düşman hatlarının ötesinde faaliyet göstermiş. Yani hakikaten çok sert e, bir ürketin görevlerin içine girmiş e, bir büro. E, ve bu yavaş yavaş orada örgütlenmeye başlarken aynı zamanda işte bu dönemde e, Amerika'da hani biz Birleşmiş Milletler'in Kuruluş Tarihi bilmem ne falan pozitif tarihi Sık, sık konuşuruz. Daha karanlıkta bir tarih var. 1947'de işte CIA'nın kurulması, işte o dönemde şey olması mesela, yani özel harekat bürosunun CIA'nın içinde kurulması. Bunlar çok şeyler mesela kritik aslında tarihimizi çok şekillendiren. E, gelişmeler. Çünkü orada yer alan isimler mesela James Jesus Angleton diye bir adam var. Bu işte özel harekat dairesinin CIA başına geçen. E, bu mesela bizim tuhaf isimli operasyonlar bilinmez falan filan Amerika'da ve Amerika içinde ve dışında e, birçoğunun aslında ön ayak olan isim e, Angleton. E, bu operasyon Kaos diye mesela 1900'ü 70, 60-70'lerde bu Amerika'da hak hareketlerine karşı, insan hakları üzerine çalışan işte sivil toplum örgütlenmelerine karşı, öğrenci hareketlerine karşı bilgi toplanması ve bunların nasıl yabancı unsurlar tarafından, tam şeyde, kullanılan jargon da bu yabancı unsurlar tarafından nasıl desteklendiğinin ortaya konması için, e, istihbarat hareketleri yapıyorlar mesela. E, bu kaos operasyonu işte isim böyle şey bir şey isim takılıyor böyle asilli. Ondan sonra ve işte yabancı unsurlar nasıl bunları hareket eder? Ya yani insanların kendi tabandan gelen talepleri değil de e, olarak görünüyor illa dışarıdan bir şey yapılıyor. Yani bu e, ideolojik acayip bir şartlamayı e, ve aynı zamanda kendi vatandaşını düşman görmeyi. Evet, evet bu açılardan tabii önemli paralellikler var. Yani bütün evet. ülkelerde şimdi şu sıralarda özellikle Arap ülkelerinde, Orta Doğu'da gördüğümüz Bahreyn'den filan da feci şeyler haberler geliyor şimdi. Ve hepsi Libya'da da Bahreyn'de de yönetenler hemen dış güçler, dış mihraklar diye, yabancı unsurlar evet. diye aynısı şeyi kullanıyor. Hiç değişmez bir şey. Çok da aslında işte evet. yani tamamen. Tamam o, o zamandan kalan bir yaklaşım aslında. Evet tabi ee, bu OSS'nin dediğin de özel şeyin de kuruluşu o sırada İtalya'da nazilere karşı iyi kötü direnen işte rezistansın ve komünistlerin yükselişini de önlemeye yönelik olduğu da açıkça görünüyor şimdi geriden yani, bakınca da. Tabi şimdi o, OSS o dönemde ilk kurulduğunda ya o şeyde ilk faaliyet gösterirken İtalya'da Komünistlerle işte sol görüştükler yani bir şekilde işte faşizme karşı olanlarla işbirliği birliği içinde. Fakat şimdi onlar savaşın bitmesine yakın müthiş bir şok içine giriyorlar. Çünkü işte mesela acayip faşist böyle kilit figürler var ki onları mesela neredeyse bu CIA o dönemin yani geleceğin CIA olacak yapı iptal kurtarıyor. Evet, ya mesela işte şey var e, e, Kara Prens olarak alınan e, Valeria Borghese diye bir karakter var. Bu işte Mussolini'nin en e, önde gelen neserlerinden. Onu mesela hakikaten yani tam işte komünistler asacakken, e, Angleton geliyor. Angleton yani işte o da İtalya'da çünkü e, faaliyet gösteriyor o dönemde. E, alıyor, kaçırıyor. Amerikan uniforması giydiriyor falan filan. İşte göstermelik bir süre hapis yatıyor şey. Ee, Karas hmm. ve ondan sonra İtalya'da e, İtalya'nın ondan sonra siyasetinde e, ya tabii işte faşist olarak her zaman çok da şey e, hani en önde gelen isimlerden biri olmuyor. Ama e, İtalya siyasetinin e, son derece etkileyen isimlerden biri olduğu gibi ondan sonra da ayrıca işte ne bileyim e, Moro'nun e, kaçırılmasından tutun işte bu çeşitli işte bu bombalama hikayeleri sonra işte e, çeşitli darbe e, çabaları e, falan filan hepsinin arka planında ismi geçen bir insan olarak e, yaşamını sürdürüyor. Evet, Almanların işte geleni de iptal alıp evet. sonra bütün Orta Doğu'da filan hatta Milli İstihbarat Teşkilatının evet. da Türkiye'de mitin kurulmasına Özel Harp Dairesinin filan kurulmasına giden yolu da eski Nazi çok önemli bir Nazi'nin kurmuş olduğu gibi siyasi yardımıyla değil tabii mi? Tabii tabii bu ba bağlantıları mesela A.S.E.N'in işte İstanbul Bürosu da var çok. Iı, fay şekilde çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde bir takım öyle hani zaten Türkiye bir konuşlanılmış bölge olarak bir stratejik nokta olarak önemli önemini sürdürüyor zaten. Hepsi onun dışında İtalya'da mesela yani bu Gladio'nun kurulması falan filanın e, zamanda aynı zamanda bütün e, tabii kuzey Atlantik Paktı'nın e, çerçevesinde o, onun e, bünyesinde olan bütün ülkelerde kuruluyor. Hatta yani öyle iddia ediyor ki daha işte NATO ilk e, kurulmasının yani kurulurken ki ön şartlarından biri üye olmanın böyle bir yapılanma e, paramiliter yapılanma yeraltı yapılanması kurmak ülkelerde ancak onu kuruyorsanız üye olabiliyorsunuz falan gibi iddialar var yani hani tabii onlar yani NATO'nun bu belgelerine ulaşmak hala imkansız olduğu için Gladio konusunda en önemli araştırmalı yapan İsviçreli bir tarihçi var Daniel Ganser onun da en büyük şikayetlerinden biri belgeye ulaşmak çok zor NATO arşivlerinin kapalı olması vesaire ya hala e, bu ka, Avrupa'nın karanlık bir tarihi aslında hesaplaşılmamış. Şimdi hesaplaşılmamış derken, burada işte başta bahsettiğimiz bu Berlusconi kültürünün nasıl oluştuğuna İtalya'da gelirse, şimdi e, bir kere bir, e, bu e, faşistlerin ve işte, e, bütün Avrupa geneline baktığımızda Nazilerin, e, en vahşilerinin e, diyelim, e, işi alınmasıyla tekrar e, yeni bir recycle e, yöntemiyle değerlendirilip bu sefer komünizme karşı bunlar aaa bu adamlar işe yarıyor hakikaten diye e, hmm. komünizme karşı kullanılmak için e, görevlendirilmesiyle bir kere bir hesaplaşma sorunu var burada. E, o Avrupa'nın kendi içindeki faşizm, nazilikle hesaplaşması belli bir noktada geliyor tıkanıyor. Göstermelik kalıyor. Göstermelik işte. tabii evet. On... Kozi, sonra, kozmetik yani. Evet, kozmetik kalıyor. Bir bu. Ondan sonra ikincisi... ...bu gibi aşırı sağ, e, faşist yapılanmalara... ...biz İkinci Dünya Savaşı boyunca... ...soğuk savaş işte bu şey falan filandı diye... E, ...komünizme karşı mücadele ediyorlar diye... ...nasıl bir e, para akışı olduğunu, kaynak akışı olduğunu bilmiyoruz. Bugün mesela e, Avrupa'da aşırı sağ hareketler bu kadar güçlüyse... ...bu kadar para kaynakları varsa... Bunun belki de 2. Dünya Savaşı'ndan beri süregelen e, ve e, akan e, hem hesaplaşılmamaktan yeterince e, hesap sorulmamasından, takip edilmemesinden kaynaklanan hem e, de işte bu e, kaynak aktarımı söz konusu ister istemez e, bundan kaynaklanan bir güçleri olabilir. Yani bu da kanıtlanmamış bir hipotez olarak önümüzde duruyor açıkçası bir soru işareti. Bir de sen de şeyi de yazmıştın yani hatır, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu Licocelli ya da Andreotti gibi insanlardan hiçbir zamanda hesap sorulamıyor. Yani hiç aç, ilan etmiş olmalarına rağmen kısmen bu konuda ya, evet. sorumlu olduğu hiç hesap sorulamıyor. Yani Ve ne bugün de mı? aslında belki Berlusconi'nin yaptığı veya evet. yapmak istediği şeylerin... ...şeylere rağmen yine de yüzde otuz beş gibi bir halk arasında kabul oranı olması... Evet. ...bu politik kültür içine sirayet etmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ya tabii aslında Berlusconi'nin şimdi baktığımızda bu seks skandalları ötesinde... ...işte mesela 2008'de bu romanlara karşı İtalya'da... Evet, çıkılan... evet o daha önemli. Yani neredeyse romanları canlı canlı yakacaklardı. Yani bir orta çağ görüntülerine geldik. Kamplar ateşe verildi, bilmem ne edildi falan filan yani bir müthiş bir dışlanma ve e, e, nefret harekete oluştur. Roma bahsettiğimiz Romanyalı e, mesela Romanya göçmeni Romanlar ve aynı zamanda İtalya'nın kendi vatandaşı olan Romanlara karşı da e, bir esmer vatandaşı yani İtalyanların kendileri esmer vatandaşı olmasında <gülüyor> ne işi Orada da bir beyaz İtalya kültürü evet. herhalde <gülüyor> ön plana çıktı. Ya yani göçmenlere karşı vesaire e, kendisi bu kadar göç vermiş bir toplumun çok acıklı bir şekilde göçmen nefreti içinde böyle buna şey etmesi e, yani buna girmesi falan filan çok aslında acıklı tabii trajik. E, ya 2 işte bu siyasi kültür orada mesela şeye de izin vermedi. Yani e, Türkiye'nin önündeki en büyük tehlikelerden biri de o e, Gladio geçmişiyle onun dışında bütün bu rüşvet, mafya ilişkileri, siyasetin bu yozlaşması aslında. 2 Dünya Savaşı'ndan bütün o soğuk savaş tarihi boyunca sol hareketlerin ezilmesi, ondan sonra muhalefetin, kaliteli muhalefetin, nitelikli muhalefetin yok edilmesi ve ondan sonra da en sonunda kalan yani, siyasette temiz insanın barındırılmaması, ve bütün bu işte dediğim gibi yeterince hesaplaşılmamasıyla ile 1990'larda o süreç tamamen kurban edildi. Bütün bu medyada polemiklere şunlara bunlara olay Türkiye'deki gibi son derece yol son derece işte kutuplaşma üzerinden falan filan giden bir şeye geldi. Ve sonunda kayboldu gitti. Ve o dönemde işte mesela Di Pietro işte siyasete girdi. Ondan sonra Felice Kasan siyasete girdi. Bu önemli işte İtalya'da temiz yargıyı temsil ettiği düşünülen insanlar, onlar da o siyasetin çarkları içinde yok oldular. Ee, onun için e, on, İtalya onu başaramayınca o, o kültür artık kendini e, adeta sürekli yeniden üreten bu Berlusconi inşasında bir hale geldi. Şimdi İtalya'da ne oluyor? Bir nevi aslında Rusya'da olduğu gibi ya da Çin'de olduğu gibi. Daha demokratik bir şekliyle tabii sözde. E, refah toplumu var ortada. Yani şey şimdi İta, Çin'de veyahut da Rusya'da tabii bu söz konusu değil ama. Yani ekonomik gelişim karşılığında insan haklarına ödün verilmesi. E, ve hak, özgürlükler, demokrasi e, gibi şeylerden ödün verilerek daha e, stabil insanların adeta o afyonlandığı bir toplum yaratılması Evet. İtalya'da ileri bir uç noktası oldu. Gerçek refah toplumu oldu. Evet, bu anlamda. Ben ama kadınlardan çok ümitliyim işte. Söyleyip dediğim gibi <gülüyor> sokağa çıkıp yani pa kadar... paralayacaklar kart parayı. Ya aslında İtalya'ya <gülüyor> laf ediyoruz da Avrupa ölçeğinde aslında bir hesaplaşılamama söz konusu. Bizler evet bir evet evet. Gerekiyor. Aynen öyle. Çok önemli bir konu bu. Yani bunu bugün şimdi artık süreyi de bitirmek üzereyiz. Evet. Yani çok daha etraflıca üzerinde döne döne konuşmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Hani yani bu Avrupa ölçeği şey, bu Avrupa Parlamentosunun mesela Gladio ile ilgili şey söyle şey, şey, şeyleri var, çalışmaları var. Onlar da yarım kaldı 90'larda. Yani o yüzden bir Avrupa'nın aslında hala yüz karası bir konu. Evet. <gülüyor> Peki bu noktada burada duralım. Ben tamam. ümidimi muhafaza ederim. Çok teşekkürler. Tamam. Gayet ben ayrıntılı teşekkür bir ederim. bilgi. Donanımımız arttı sayende. Ama ne demek. <gülüyor> Karşılıklı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere o zaman. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açıkgaste. Alpullagaylı Spor. Günaydın. Halim. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Melih. Ee, Şimdi doping konuşacağız biraz herhalde. Zaman zaman konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu spor saatindeki favori konularımızdan. Ama bize malzeme sağlıyorlar Ömer Bey vallahi şey benim günüm yok. Evet, e, Mahir duruma çok vakıf o söyledi evet. bana. Estağfurullah, e, o kadar vakıf değilim <gülüyor> Sabah bu doping meselesini Muhakkak konuşmalıyız dedi. E, zaten Alp Def kaçırmazdı diye düşünüyordum. Bizim ana konularımızdan biri bu çünkü. <gülüyor> Başından <gülüyor> bil. Ee, yani bu haftada hem Türkiye içinde hem de dünyada konuyu genel başıyla gündeme gelen getiren iki olay oldu, iki gelişme oldu. Onun üzerine konuşmadan geçmek olmaz dikkatten. Birincisi yani Türkiye ilgilendiren kısmı Amerikalı basketçi Diana Taurasi'nin e, dopingli e, doping cezasının kaldırılması dopingli çıkması üzerine e, aldığı e, cezanın kaldırılması e, Taurasi e, dünyanın en iyi kadın basketbolcusu olarak tanınıyor. hatta işte dişi Kobe e, deniyor. Kobe, Kobe, Kobe, Bryant, ko evet, Kobe Bryant benzetmesi yapılarak hani diyelim ki hani en iyi değil de en iyi 3'ten biri ama hakikaten kadın basketbolunda son 2-3 yılda en önemli oyunculardan birisi ve Fenerbahçe işte paraya kıydı onu e, bu kış sezonu için e, Türkiye'ye getirdi. Çünkü Amerikalı kadın oyuncular kışın Avrupa'da oynuyorlar. E, işte Türkiye, Rusya, İtalya, Fransa neyse eee yazın da yani mayıs sonundan işte Eylül'e kime kadar da eee oynuyorlar. Kadınlar NBA'de Amerika'da. Yani yılın bütün neredeyse eee basketbol oynayarak geçiriyorlar. E, ve ben yani göre mesela Avrupa'da verilen ücretler Amerika'dan ABD'den daha yüksek. E, hele ya yani muhtemelen Taurasi o ABD'de kazandığının e, iki katını olarak Türkiye'ye gelmişti. Tabii Türkiye'de bir avantaj daha oluyor. E, burada ücretlerini net olarak alıyorlar. ABD'de biliyorsunuz bu vergi konusunda <gülüyor> bir pastasyet var. Yani bulunduğunuz eyalete göre bir de gelir vergisi ödüyorsunuz. Burada e, para net. Öyle mi? <gülüyor> e, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır yazısını göstermiyor muyuz plaketlerle tavrası gibilerini? Demek ki duvardaki plaketler düşmüş çivisiz gevşemiş evet. herhalde. <gülüyor> herhalde. Yani kulüplerin üzerine kalıyor. Oyuncular hep net ücret üzerine alıştıkları için vergi kısmı Şeye kalıyor. Kulüplere kalıyor ki zaten basketbol Türkiye'de amatör kabul ediliyor bir de. Amatör spor. <gülüyor> Daha da avantajlı yani. Bu, bu da güzelmiş. Amatör yani. Aramızda oynuyoruz öyle hafta sonları. Evet. <gülüyor> e, neyse. Yani Fenerbahçe Avrupa Şampiyonu'nu hedeflediği için işte, müthiş bir kadro kurdu. O süper kadronun kaymağı da ee, tavrasıydı e, Neyse tavrası sezonu çok iyi. Yani ilk iki maç bir şok yaşadı. Sayı adama bir maç oldu. Sonra hakikaten farkını gösterdi. 30'lar 35'ler hem Türkiye'de hem Avrupa Ligi'nde kalitesini ortaya koydu derken Kasım ayı geldi sanıyorum. Böyle bir 2-3'lük maçında oynamadı. Sakatlandı. Ya yani çok da önemli değil çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu Türkiye ligindeki hani 3-4 maç dışında yani 17-18 maça rahat Tauras'e çıkıp kazanacak kuvvette. O arada bir Avrupa Ligi maçında da oynamadı. Fenerbahçe onu da kazandı. Ee, sonra işte herhalde Kasım'ın 15'i falandı önce Milliyet'teki bir haberde okudu ki ben bu arada ben soruyorum niye önemiyor bu kadın 10 gündür 2 haftadır falan diye soruyordum çevreme i̇şte onun üzerinden bir hafta geçmeden Milliyet'te bir haber patladı tavrısı dopingdi diye ee, bir Türkiye Ligi maçında maçından sonra doping örneği veriyor ve moda finil maddesine rastlanıyor A örneği de pozitif çıkıyor ee, ve herhalde yani onun şüphesi doğdu andan itibaren birkaç maçta oynamadı. Hatta Fenerbahçe'de de şu dedi çıkmıştı. Işte Antrenmanda kavga etti. Morali bozuk olduğu için ABD'ye gönderdik. Çünkü Türkiye'de de değildi o 2-3 haftalık süreçte. Neyse millette bu haber çıktı. Önce doğrulatılmadı falan derken doğrulandı. basketbol fedasyonu doğruladı. E, tabii büyük bir skandal. Yani dünyanın eee en iyi oyuncusu ya da en iyi oyuncularından birisi diyelim. Türkiye'de oynuyor ve dopingli çıkıyor. Hakikaten büyük bir skandal. B testi beklendi. O da tavrası Amerika'daydı. İşte herhalde üzerinden bir ay daha geçti. B testi de pozitif çıkınca yani oyuncu dopingli olup olmadığının anlaşılması için, onun bir teyidi için B önenin de açılmasını istiyor. O da pozitif çıkınca yapacak bir şey yok. Yani testler uyumsuz olursa demek ki şeyde bir e, uyumsuzluk var e, analizde mi e, kabul edilmiyor ama testler benzer çıkınca test sonuçları e, dopingli kabul edildi tavrısı i̇şte, Basketball Federasyonu zaten şey vermişti tedbir koymuştu e, Türkiye Ligi'nde ceza kuruluna sevk edildi Fenerbahçe'de bunun üzerine anlaşmasını feshetti bir de e, takımdaki diğer oyuncu Avustralyalı Pen Taylor tavrısının çok yakın arkadaşı ee, hemen bu olayın sonrasındaki bir maçta ondan e, örnek alınmaya çalışıyor. Vermek istemiyor. E, ben Türkiye'deki doping kontrol merkezine, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı, Türkiye doping kontrol merkezine güvenmiyorum. Örnek vermem diyor. İşte Fedason yetkilileri araya giriyor. Deniyor ki, tamam sizin örnekleri Almanya'da, Köln'deki merkezde test ettim. Yoksa Böyle... hiç... E... ...Türk laboratuvarların... ...üstünlüğü konusunda bir ders verilmiyor mu... ...bu kadına, Avustralyalı kadına... ...ne biçim kendini şaşmış bir, biri bu böyle? Demek ki kısa süredir burada. Evet. <gülüyor> Öğrenememiş, gelenek ve göreneklerimizi. <gülüyor> e, neyse... E, ...onun üzerine işte zor bela... O, ...maçta örnekler alındı iki oyuncudan ama... E, ...B testinin pozitif çıkmasından sonra... ...Taylor da Türkiye'yi terk etti. Yani hatta... ...Tarros'in Türkiye gelmesi için... ...kendisi referans olduğu için... Büyük pişmanlık diyerek. O da Amerika'nın Fenerbahçe en iyi iki yabancısını kaybetmiş oldu. Yerlerini doldurdular. Yani hemen başka oyuncular getirdiler ama... E, ...hani... E, o ...giden iki oyuncuya 100 ve 90'lık derseniz... ...hani 80'le 82 80 iki oyuncu belki getirmiş oldular. Yani yine... ...şeyi çok iyi Fenerbahçe'nin. Avrupa'da yenilgisiz. 12'de 12 ile gidiyorlar. Çeleksin'de yükseldiler ama... Hani, ...ufak bir güç kaybı yaşandı. Bir de işte uyum sorunu yeni oyuncular... ...hani nasıl... ...götürecekler Avrupa'daki süreci tam bilemiyoruz. Neyse böyle bir şey oldu ama... E, ...tabii Taurasi'nin... E, ...şeyi... Yani, ...Türkiye'deki kariyeri bir yana... ...hani buradaki parasının bir kısmını aldı... ...bir de bir daha bir de oynayamayacak. ...muhtemelen e, iki yıl ceza alacaktı. E, WM5... ...ABD'deki şeyler... ...başka türlü oradaki uygulamalar... ...bu cezayı tanımayabilir... ...bizimlikte oynayabilirdi diyebilirdi ama... Ee, Taurasi Amerikan İlk takımında çok önemli oyuncusu ve geleceksin Olimpiyatlar var 6 aydan Daha uzun bir ceza alırsa Olimpiyatta oynayamayacak Oynayamayacaktı ee, Tabii bu çok kritik madde ama e, Savunmasını yapmak için Tabi çok iyi bir avukat ve uzman tuttu i̇şte, Hatta B testinin açı açıldığı gün işte, Avukat ve uzman Türkiye'ye gelmişler ee, Örnekler e, Açılırken hazır bulunmuşlar test sırasında ve işte bir rapor hazırlıyor. Sonra rapordan anlaşılıyor ki o adamın gönderdiği rapordan e, buradaki e, örneklerin değerlendirilmesinde uluslararası doping ajansının belirttiği e, kılavuzdan farklı bir yol izlenmiş. <gülüyor> yani sadece <gülüyor> bir an... yanlış yapmışlar testi. Yani, yani. yani prosedürde yanlışlık var ee, ve yani iki ölçünün birden kayalınması lazım yani işte hani. Ee, bir ortalama değer, bir hani böyle bir e, noktasal değer, e, ortalama değeri sanıyorum kahve almamışlar. Ve tabi o uzman, uluslararası uzman, doping kontrolü uzmanı bunu fark etmiş orada. Ve bir rapor hazırlamış. Rapor Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilince, daha doğrusu Hacettepe Üniversitesi'ndeki doping araştırma merkezine gönderilince e, merkezde yaptığı hatanın farkına varıyor ve şeyi geri çekiyor. Daha önce tavrasının dopingli olduğuna dair ceza'yı geri çekiyor. Ee, böyle biraz şey bir süreç, <gülüyor> uzun bir süreç. Anlattım ama. E ee, bir de Mahir şey diyor. Bir de futbolcu var galiba e, aynı şekilde e, tedbir kararı kaldırılan. Şimdi şöyle e, bu hani e, tavrası belki e, şeyden hani sadece internetteki aramalarda dopingli çıktı diye tavrasının ismi kalacak. Ama hani Olimpiyat yolunu. Hatta isterse Türkiye liginde Avrupa'da oynama yolunu açıyor bu şey çekilince de, rapor çekilince ama bundan sonra asıl bela tabii bu Türkiye doping araştırma merkezinin evet. başına patlayacak çünkü orada kim şey yaptırdıysa bundan sonra büyük bir zan altında merkez hangi test yapıldıysa yani şu soru var kafada e bunları başka testlerde de karıştırmış olabilir zaten e, futbolcu Orhan Çam'ın da e, sanıyorum şeyin raporunu geri çektiler. Ama başka sporcularda, başka yani son dönemde e, özellikle birincilikten, süperlikten değil birincilikten birkaç futbolcunun da e, pozitif te testi çıkmıştı. Onlar dopingi çıkmıştı. E, şimdi herkese itiraz edecektir. üst üstlük iki yıl önce sanıyorum ya iki, üç yıl önce. E, yine böyle bir hatalı ölçümünden e, merkez, çünkü uluslararası bir merkez, e, dünya doping ajansına bağlı, merkezin şeyi... E, 3 üç üç ay aktif şeyi faaliyetleri durdurulmuştu. Zaten şimdi biz de talip evet. olduk. Bizim koridora kurduruyoruz Tepe merkezini. Burada Açık Gazete'nin koridoruna. Evet. Çünkü olmuyor böyle. Iyi, iyi, çalışmıyorlar adamlar. dizel tüpleri falan. Evet. Ver abla ver. Ver ver, ver, ver falan diye. <gülüyor> Neydi senin? Bisiklet. Tamam tamam geç. 5 dakika sonra çıkacak. Daha da ucuza yaparız biz. <gülüyor> yani evet, mantık belki de o yani bilmiyorum ama e, galiba Vada'nın da bu e, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı merkezin e, lisansını iptal etme veya askıya alma gibi bir e, sabah bakarken habere rastladım Hı -hı. ben ama nerede gördüğümü hatırlamıyorum şu yani, anda yani muhtemel olabilir yani şimdi bu tavırası değil de Türkiye Ligi'nde e, Ceyhan Belediyespor'un oyuncusu Leyla Tuna olsaydı e, pek fark şey olmayacaktı yani, Türkiye içinde kalır hatta üç büyüklerden biri olmadığı için unutulur giderdi ama şimdi oyuncu bir Fenerbahçe'nin oyuncusu, ee, başka bir başkan ee, dün başbakanla konuştu sanıyorum. Ee, Tayip Erdoğan başbakan takipçisi olacağım demiş olayım. O Türkiye'ye ikincisi kadın hani bir erkek basketbolcu değil ama dünyanın ilk kadın basketbolcu biri. Bir de Amerikalı o kısmı da var yani önemli bütün haber ajanslarında Türkiye'deki doping kontrol merkezi hata hata yapmış çıktı. bence bunu yap, bu hatayı yapan Türk Merkezi olamaz. Komplo var. Komplo var. Komplo var. Yani Dış muhtemel güçleri. karar odur ki hani bu lisans alabilmek için çok uğraşmıştı merkez. Ama de demek ki yani çalışmasında bir şey var, hata var. Daha önce uluslararası statüsü yokken de benzer bir şey oldu. Yani yaklaşık bir 10 yıl önce Kırkpınar baş hmm, pehlivan. da hatırladım. Ahmet şimdi. Taşçı e, doping kontrol örneği vermişti ama o zaman sadece ulusal statüsü vardı merkezin ve e, itiraz ettiğinde dopingli çıkıyor. Yine prosedür hatalı uyguladıkları için e, cezası kaldırılmış çünkü mesela B örneği galiba ağzı açık kalmış vesaire böyle bir e, konuk bir hikaye var yani oyuncudan kalan. Ahmet Taşçı da yani prosedür yanlış olduğu için e, haklı olarak e, itirazında haklı bulunmuştu e, yani herhalde Acettepe bundan sonra sürdürecek bilmiyorum işte zaten işte basketbol federasyonu olaydan sonra bazı örnekleri Köln'e yollamaya başladı e, yani sadece Fenerbahçe'nin değil başka birkaç yabancı oyuncu da galiba itiraz etti ama hani bir sürü tabii spor dalında test yapılıyor demek e, çoğunu almaya yolu gözükecek e, yalnız e, sadece Tepe'de değil Türkiye'de değil galiba bir de Contador'la ilgili de böyle bir olay mı vardı bisiklette geçersek? Evet şimdi orada da oldu o Alberto Contador son 3-4 yılın en önemli bisikletçisi işte 3 kere Fransa turunu kazandı e, geçen yılında şampiyonuydu herhalde geçen yıl yine Eylül-Ekim aylarında e, Contador'un Fransa turu sırasında Klambüterol maddesi yani yapılan teste kanında klambüterol maddesi e, oldu bulunduğu ortaya çıktı. Kontador e, yani ilk itirazında işte Fransa turu devam etti yani tur devam ettiği sırada yemekleri beğenmediklerini kaldıkları şehirde ve e, işte, herhalde İspanya ya yakın bir yer e, yani et bir şey getiriyorlar İspanyadan o ette olduğunu yani o eti yediği için e, kanında bu madde çıktığını. İddia etti. yani evet, ben sen Evet talking yapmadım mesaiyle. Ee, sonra da kanıt olarak işte İspanya'ya hani son yıllarda e, kaynağı bir sürü kaçak et girmiş. Ve o etlerde yapılan testlerde bu maddeye rastlanıyor. Hakikaten son dönemde de olmuş. Son 3 ay içinde yine böyle ciddi bir kaçak et istoğu yakalanıyor. Ve o madde e, maddeye rastlanıyor. Çünkü İspanya'da kullanımı yasak maddenin. Yani İspanyadaki etlerde bulunmaması lazım. Neyse hatta İspanya Et Birliği vesaire de dava açmış böyle O kısmı var. E, kontador e, iki yıl e, ceza aldı Uluslararası Bisiklet Birliği'nden ama e, bunun ardından İspanya e, iki yıl ceza alması bekleniyordu ama ilk değerlendirecek e, kurum tabii İspanya Bisiklet Federasyonu. Bisiklet Federasyonu şeyleri değerlendirdi. itirazları ve hani hiç kasıt olmadığına e, bu, bilerek yapılmadığına bu işin ve daha önceki bir başka sporcunun sanıyorum bir hentbol ya da voleybolcu olabilir. İspanyol değil. Yani dünyadan bir örneği değerlendirip Contador'u temize çıkardı. İspanya Bisiklet Federasyonu. Tabii bisiklet dünyası ortaya kalktı. tamamen İspanya'nın kendi sporcusunu kolladığını. E, Zapatero falan da girmiş içine iş iç Ya yani ben Contador'un masum olduğunu inanıyorum demiş bu süreçte. Yani sporcunu kolladılar e, ve temize çıkardılar. Bunun üzerine ulusası Bisiklet Birliği e, ve da olabilir. Onlar Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne gidecekler. Tekrar ceza verilmesi için. E, yani Bu hafta yarışabilir durumda kontador. E, İspanya'da Algarve turu var galiba. Bir haftalık bir tur. E, bilmiyorum katılıyor mu ama hani şey olarak en azından prosedür olarak önünde katılmasına engel bir durum yok. E, ve muhtemelen Fransa turuna kadar bunlar çok konuşulacak. Fransızlar kesinlikle katılmasını önlemeye çalışacaklar. kontador çünkü <gülüyor> favori gene değil mi? Evet tabii <gülüyor> ve e, takımı değiştirdi bu sene. Ne yani, pahasına olursa olsun e, Makyavelli bir kez daha gündeme geliyor herhalde. Yani işte hele bu bisikletin e, içine düştüğü durum yani hani yani son e, 14 Fransa Turu şampiyonunun 13'ü galiba bir şekilde bir ya doping mi çıkmış ya doping iddiasına e, maruz kalmış yani bir kişi var şey olmuyor ne orada. Ya Peki, dar... bu bu bugün artık e, bir e, spor e, konuşamadık gene de open konuştuk. Şimdi gelelim e, asıl spor konuşmaya ve şu Beşiktaş'taki kavgayı anlat bize. İbrahimler'in bram'den kavga. kavga. Box sporuna mı giriyor? Hangisi? Beşiktaş'ın ama boks şubesi de var. Evet, Fenerbahçe'li Beşiktaş. Şimdi o yüzden çok şey değil. Ee, evet Beşiktaş'ın Bizim yeni dört tane İbrahim vardı hatta. İbrahim hakkında İbrahim Kaş da vardı. İbrahimlerin memleketi Beşiktaş durumundaydı. Evet son devre son lig maçının devre arasında takımın en kıdemli oyuncularından kaptan İbrahim Üzülmez'le eski kaptan daha doğrusu İbrahim Üzülmez'le İbrahim Toraman arasında iyi bir yakışı çıkıyor. İbrahim Üzülmez dayanamıyor ve Toram'a da iki tane çakıyordu. Bu Ama, ikinci de, kavga değil mi evet, aralarındaki? Önceki sezonun e, demek ki 2009-2010 sezonunun öncesinde de e, Almanya kampı sırasında iki oyuncu bu sefer ya ye yemek ya ye kahvaltı sırasındaydı. Evet. E, yine münakaşa çıktı. Birbirlerine böyle tokyolarla, terliklerle saldınlar. Yerde yuvarlanarak o zaman iddia göre 10 dakika süren bir kavga ve hani öyle kenetleniyorlar ki 5 oyuncu yaramıyor ikisini. Böyle yüzlerinde şişlerle sonra basının karşısına çıkmışlardı ve kulüp o zaman ikisini de e, kadro dışı bıraktı. E, sonra hani üzerinden bir, bir süre geçti affedildiler, ikisi de takım ayırdılar. Hani araları muhtemelen çok iyiydiler ama hani bir buçuk senedir de oynuyorlar ya yani bir hani ufak tefek bir şeyler olmuş olabilir ama büyük bir şey görmedik böyle bir oluna dair şeyimiz yok. Bu sefer. ...olan Alman Antonyo Teknik Direktör... ...Ben Schuster'in de işin içinde olması... ...Schuster çünkü olayı hemen görüyor... ...bu son olayı araya giriyor... ...işte hatta İbrahim Üzülmez'in... ...yumunu tutuyor falan ve çok sinirleniyor oluyor... ...daha önce Benzor oldu... ...bu yüzden Fatih Tekki'yi gönderdik... ...bu oyuncunun da gönderilmesini istiyorum diyor... E, ee, ...Schuster'e iki tane çarpmıyorlar yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...git takımı mahvettin falan diyor. ...evet o... ...öyle olmamış en azından... Ee, ...böyle bir durum yani... Soyunma odalarında zaman zaman gerginlikler olur ama bir şekilde e, tabii dışarıya yansıyınca kulübün bir şeyde yaptırımda bulunması lazım. Kabak burada İbrahim Üzülmez'in başına patladı. Hani saldırgan olarak en azından Ben Şuster onu saldırgan olayı başlatan taraf olarak değerlendirilmiş rapora verdiği için. Ertesi günde çok komedi bir basın toplantısı yaptılar. Belki okumuşsunuzdur. Yani İbrahim Üzülmez'in basın toplantısı diye herkesi izledi. E, ama başkan Evet kulüp konuşma. başkanı onu pek konuşturmuyor. Devamlı araya girip. Hani böyle cici cici. Yani oyuncumuzla yollara seviyoruz onu ama yollara inmak zorundayız. Orada, orada İbrahim çok hatalıydı. Bir de dönüp başka da çökacaktı bence. <gülüyor> o Basit zaman tahtanın gönlüne gerçek kralı olurduk. <gülüyor> Dün akşamki maçta da tribünler bölünmüş sanıyorum. Kapalı tribün İbrahim Toraman'ı açık üzülmesi desteklemiş gibi. Yani yanlış duymadıysam. Güller ee, Savaşı. Böyle tezahat <gülüyor> olmuş. Yani hani bana kalırsanız işte İbrahim Toraman. E, hani bırakın Beşiktaş'ı falan spor ligi oynaması ayıp bir oyuncu karakter ve yetenek olarak ee, ama onu tuttular diyorsun takımda ben öyle bir oyuncuyu yani hani televizyona izlemek istememiş bir şekilde çünkü sağ içinde bir kere sert böyle rakibi bir sakatlamayınelik bir oyuncu ikincisi e, hani spor taraftan modern futbolun e, hani leysini değil yani daha uysuna gelememiş bir oyuncu hiç anlam hani bir antrenör onun isim çalışır ben anlamış değilim tamamen eski tip böyle Adam adama markaj döneminden kalma bir oyuncu. Çok antipatik de bir oyuncu. Maalesef bu büyük takımlarda çok sayıda bu böyle oyuncu var. Yani hani devamlı hakemle, rakiple oynayan, oynayan rakibi sakatlamak isteyen, soyunma odasında sorun yaratan e, böyle bir şey tipi. Ne diyeyim yani Kurtlar Vadisi'nin e, futbol versiyonu tipler. Böyle dayı dayı. Yani Toraman bence onların bir örneği. E, hani Hakikaten orada bir çıban başı. İbrahim Üzülmez yani hakikaten daha benim gördüğüm daha böyle emekçi çok geç yaşta profesyonel olabilmiş. Yani 21-22 yaşından sonra e, profesyonel olabilmiş. İşte yani daha tırnaklarla kazıyıp buralara gelmiş. Çok yetenekli olmayan ama işte bu sene 37 yaşında olacak. İşte 37 yaşında bile e, hani enerjisinin en sonuna kadar oynayan bir önce. Hep şey eleştirilir işte kafasını önüne yiyor dip çizgiye kadar gidiyor. E, vardır çünkü onun aldığı muhtemelen Futbol alçap eğitimi e, Belli eksikliklerle dolu O yüzden ben mesela onun Uzaklaştırılmasına üzüldüm bu yüzden Yani olayı birebir biz görmedik tabi e, İkincisi de tabi Alman antrenör Schuster'in durumuyla ilgili yani Türkiye'nin şartlarını bilmeden geldi Ve öğrenme hiç niyeti olmadan da Gidecek Burada yalnızca. bir takım Yürütüyor dün akşam Dinamakiyen maçında sağ içinde Türkiye doğumlu sadece iki oyuncu vardı böyle bir lejyonerler toplu şeklinde takım sahaya çıkıyor. Ligdeki durum tam bir rezalet. Hani daha senin kötü sezon deniyor. Çok daha cafcaflı bir kadro dönüyor. Beşiktaş 3 puan önde. Bu hafta sonu hani puanların eşitlenmemesi için hiçbir sebep yok. Aynı puanda olabilirler pazartesi günü. Ee, Avrupa'da da e, muhtemelen yolun sonuna geldiler. Dün evet ağır bir yenilgi almışlar kendi sahalarında. Evet, Dinamo'su. Speaker şey demiş olamaz kovrulmadı atıldı e, Roma'da işler çok zor olacak <gülüyor> <gülüyor> <Demiş> <gülüyor> ama understatement of the year diye yani yılı, yılın şakası kabul edebiliriz bunu yani çok zor bir lafın kan uçmazdı oldu çok aşikar Schuster'le e, yani e bence Schuster'i ve başkanı gönderelim İbrahim Üzülmez'i geri alalım <gülüyor> <gülüyor> e, şey olabilir. Hani i̇kisi birden istifa edip, başkanla ilgili sorun şey işte daha önce konuşmuştuk. İçeride paraları var ya, evet. sıkıntı olur gittiğinde onları geri almaya kalkarsa. E, Schuster de şey demiş ama galiba tribünden gelen protestolara <gülüyor> karşı olarak e, işte rahatsız olan evine gitsin falan, stada gelmesin gibisinden bir e, açıklama yapmış basın toplantısını. Yani, Azıcık cevaplar mesela iyi. böyle basına iyi malzeme, Mourinho tipi aslında hani cevap veriyor falan ama e, hani o basın ilişkisinde olabilecek bir şey. Yani takımı, e, takımın gidişatı ve yönetimiyle ilgili sorun problem. Yani devamlı işte oyuncularla oyuncular arasında bir sorun var. Fatih Tekke olay çıkarıyor. O bitiyor. Bunlar kavga ediyor. Birisi memnun değil. Yani sonuçlar da iyi değil. Şimdi Beşiktaş birlikte ikinci olsaydı dünkü maçı kazansaydı biraz yatışırdı bu durumlar. Sonuçta gelmeyince bütün şeyler, problemler su yüzüne çıkartırdı. Evet bugün sporumuzu da bu şekilde <gülüyor> tamamladık. İğneli, i̇ğneli tokatlı. <gülüyor> i̇ğneli tokatlı. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor. Evet bu açık gazetenin de sonuna geliyoruz ama çıkmadan çok çok hareketli bir dünya gündemi var ve takip etmeye çalışalım. Onu çıkmadan önce de bir ufak özet verelim. Korkunç bir ayaklanmaları bastırma yönünde kanlı şeyler oluyor. Diktatörlerin sonunun geldiği zaman ne kadar gaddar olabileceklerini gösteren sayısız örnek var. Son birkaç haber sende Mahir. Evet ee, Libya'da Vingazi Vingazi şeklinde e, gö binlerce göstericinin toplandığı söyleniyor. Bu arada Libya'dan gelen haberlerde ölü sayısının aslında daha yüksek e, olduğu yönünde e, buradan pek haber almak kolay değil ama e, 50'ye yakın belki 50'nin de üzeri olduğu Gerçek bir belirtiliyor BBC'nin haberi bu. E, bugün Cuma e, dünkü polis müdahalesi sonucu e, yaşamını kaybedenlerin bir kısmının e, cenazesi bugün kaldırılacak Bahreyn'de e, yine e, Cuma e, ...olması nedeniyle işte doğalar var. Ee, ve bundan sonra da... ...ciddi gösteriler bekleniyor yine orada da. Mısır'da var büyük bir gösteri. Evet Ondan... Mısır'da bir zafer yürüyüşü... ...gerçekleştirilecekmiş. Ee, Mısır'da tabii e, ordunun... ...el koyması nedeniyle... ...ve grevleri vesaire yasaklaması nedeniyle... E, ...buna karşı oluşan... ...bir tepki de var. İşte grevler... ...devam ediyor, yürüyüşler bugün olduğu gibi... ...devam edecek. Orada da bir... E, daha henüz durulma yok diyebiliriz. Bu şekilde. Ve nefesimiz ensesinde olacak demişlerdi. Bazı göstericiler. Bazı göstericiler. Ben Hasan Cemal'e söylediği gibi. Bahreyn'den evet. var mı bir... Yeni bir haber yok ama orada da bugün bir hareketlilik bekleniyor. Amerika artık krala çekilinsiz ve demokratik Amerika yapacağını şey. yaptı. İhtidara davet etti. Evet. Bundan sonra ancak işte... Göstericiler biraz daha güç kazanırsa, hükümet gidecek gibi olursa Amerika bu sefer Bahreyn'de demokrasi istiyoruz çağrısını yapar. Ve evet. AB. AB daha da kötü. Tam değiştikten sonra değil mi? Evet o değiştikten sonra yapıyor. Avrupa evet. Birliği'ni seviyoruz. Ama benim en sevdiğim haberle kapatabiliriz. O zaman e, mutlu haberi sona sakladım. En sonunda e, doğum günü hadesi yine görünmüş gökyüzünde. Seni çok sevindirecek olduğunu biliyorum. Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in doğum gününde gökte beliren ve doğum gününü kutlayan bir hale var. Sonra üç bilgi adam ziyaret etmiş mi peki? O daha sonra. sonra. <gülüyor> evet, her doğum gününde çıkıyor Kuzey Kore diktatörünün doğum gününde büyük hale bu yıl. ...kimin doğum yeri olarak kabul edilen... ...Çin sınırına yakın Payektu Dağının ...tepesinde belirmiş. Ve resmi ajans... ...KCNA... ...69. yaş günündeki renkli... ...halinin... ...dağın tepesinde gökte ışıl ışıl... ...sabah 9.30'dan beri belirdi... ...ve yaklaşık bir saat sürdü haberiyle. Görüyorsun iyi şeyler de oluyor... ...dünyada. Peki. <gülüyor> evet bitirirken geçenlerde kaybettiğimiz George Shearing, caz piyanisti, besteci ona big, 91 yaşında hayata veda etmişti. Son derece esprili yumuşak bir üslubu olan birisiydi. Onun 300'den fazla bestesi olduğunu söylemiştik de iki gün önce ölüm haberini aldığımız zaman 14 Şubat'ta oluyordu. Dört gün olmuş ve fakat Lullaby of Birdland adlı bestesi çok meşhur. İşte şöyle diyormuş 80. yaş gününde Carnegie Hall'da 1999'da şarkıyı şöyle takdim etmiş parçayı. Ben 300 kadar şarkı yazmış oldum kabul ediliyor diyor. 299'u e, oldukça görece bir bilinmezlikten. Tamamen unutulmazlık yolu arasında bir yer yaptı, kat etti, gitti. Öteki de şimdi burada diyor. <gülüyor> Lala böyle çok meşhur. 10 dakikada yazdı, bestelediği söyleniyor. Öyle mi demişler? Evet öyle demişler. Bir de 35 yıl artı 35 yıllık bu meslekteki çalışma demiş. Evet şimdi onu Ella Geraldın yorumuyla dinleyebiliyoruz. Ve Lullaby of Birdland geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Oh Lullaby of Birdland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 When we kiss, we kiss. above I'll oh, become I'm